Oh yeah. čekastej. Bugün 25 Kasım Cuma, yıl 2016, ay 11, gün 330 Kasım 18. 1438, hicri Sefer 25, 1432, Rumi Kasım 12. Günün Tarihi 153 yıl önce bugün 25 Kasım 1863'te Orhun kitabeleri Danimarkalı dil bilimci Thompson tarafından okundu. Bu kitabelerde şöyle denmektedir. Üste gök delinmezse, altta yer yarılmazsa, Türkleri alt edecek yoktur. Büyük, Büyük Saatli, saatli Marif Takvimi This morning my temperature high bye, bye, bye. I'll never buy nothing again I lied bye, bye, bye. My doctor he told me to stay out of town bye, bye, bye. He said affluenza will get you down bye, bye, bye. What did you do in the war dad What did you do in the war Ring of the bells in the high street I not coming in anymore I go Tell me I There's a streetlight on me and the Delo. sick on the floor Tell I buy, buy. We're buying up anything Delo. we counterfold Tell me Wherever I go, I keep hearing this voice Say, choose what you want, but there's so little choice bye, bye, bye. What did you do in the water? What did you do in the war? Bring up the tills in the high street I'm not coming in again me and back at the ball bye, bye, bye. I pawned my affections and still got no love bye, bye, bye. my heart and my pocket will say it's on fire i'm unlearning the cost of this lace so fair what did you do in the war what did you do in the war Ring up the tears in the high street, I'm not coming in anymore. What did you do in the water? What did you do in the water? Ring up the tears in the high street, I'm not coming in anymore. Bir kez Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Ömer Mardocan, Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Çamba Vomba'dan By Nothing Day adlı şarkıyı dinledik. Yani hiçbir şey satın almama günü bugün... Bugün hem e, her şeyi satın alma günü, büyük indirim ve alışveriş günü, Black Friday diye bir şey var. Dünya çapında pek çok marka ve firmanın indirim yaptığı, müşterilerin indirimlerden faydalanabilmek için ma mağazalarda birbirini yediği, izdiham yarattığı, hatta kanlı ezme, dövme, itme, ya, neredeyse öldürme olaylarının olduğu bir gün Kara cuma deniyor. Her yıl Kasım'ın dördüncü Perşembesi'nde kutlanan Şükran Günü o da ayrı bir hikaye ama Kızıl Delilere sahte bir şekilde şükran duyduklarını anlatıyor. Yok ettikleri Kızıl kendilerine yardım elini uzattığını söylüyorlar. O da ayrı bir hikaye. Yerlilerin Amerika'dan çıktı bu. Ve olabildiğince fazla müşteriye ürün satmak isteyen şirketler de indirimde birbiriyle yarışıyor. %50 indirim yapan mağazalar var kent merkezlerinde acayip izdam oluyor trafikte de Amerika'dan dünyaya yayılmış Amerika Birleşik Devletleri'nde önce Kanada'ya sonra Hindistan'dan Meksika'ya Black Friday indirimleri yapılıyor Karacuma eldeki stoklar boşaltılıyor bir şekilde Evet büyük indirimler sonra da bir tane daha yapılıyor Cyber Monday bunu da biliyor musun Sibir pazartesi çıktı, evet. yani yeni e, 2014'te Black Friday Türkiye'de de kullanıma sunulmuş 2 yıl içinde internet sitelerinin içinde yani 2000'e yakın site alan adını kullanmaya başlıyor. Ee, Cyber Monday'de 720 sterlinden 968 milyona çıkmış. Neredeyse 1 milyar sterlinlik İngiltere için bir alışveriş şey bu BBC'den. Türkiye'de de Ak Cuma var. Ak Cuma mı? Evet. Vallahi ilk defa duyuyorum. Şimdi senin de öğreneceğin bazı şeyler var. Bize her <gülüyor> gün buy nothing day olduğu için. <gülüyor> Ülkenin en büyük çevrimçi alışveriş sitelerinden biri, 2015'te Black Friday indirimleri uygulamaya başlarken, bir muhafazakar giyim firmasıysa, aynı gün White Friday, Ak Cuma ilan ederek indirim uygulamış. Türkiye'deki müşteriler yalnızca Türk şirketlerinden değil, erişebildikleri uluslararası zincirlerdeki Black Friday indirimlerinden faydalanabiliyor. Uluslararası bilgisayar oyunu mağazası Steam işte. Steam hayır ya, Steam candır yapmayın <gülüyor> şimdi. <gülüyor> öyle de ya. yani bunlardan biriymiş yani işte yani 150 liralık koyunu yaptıkları zaman 20 lira almamızı gelebilmeniz <gülüyor> pek mümkün olmuyor işte sorun da tam burada zaten e hayatınız boyunca oynayamayacağınız bir oyun sizi bekliyor ya yasa dışı yollarla indireceksiniz ya da bir şekilde sabredip günü geldiğinde alacaksınız bu kadar basit çılgınlık yapmaya gerek yok kapışma yapmıyorsunuz bir insanın elinden bir şey çekip almıyorsunuz indirim ve ekonomiye fayda konusunda işe yarıyor muymuş bu %50 indirimli diye sunulan bir ürünü başka bir mağazada daha uygun fiyata bulmak mümkün olabiliyormuş. Olabilir ama Steam konusunda öyle bir durum söz konusu Evet peki Steam'i senin için dışarıda bırakıyoruz bugünlük. Yani bildiğiniz bilgisayar sektörüne ve oyun sektöründe büyük bir atılım yapmasını sağlayan şirketlerden bir tanesi olarak tarihi geçti Steam. De benim de başka kürkçü dükkanım var. Hatırlattınız Yahop. <gülüyor> Black Friday indirimleri başlamış sistemde bir bakalım ne. CamelCamelCamel, camel, Price Tracker ve Price Zombie gibi sitelerde bu Kara Cuma döneminde sıklıkla kullanılıyormuş. Plan falan. Ama e, oldukça önemli bir hareketle başladı biraz önce Çambobamba grubunun söylediği... E, Hiçbir şey satın almama günü şarkısı, harika şarkıydan da şöyle bahsedebiliriz. 2007'de Kanadalı bir sanatçı Ted Dave tarafından ortaya atılan, Kanada bazlı yakından da takip etmeye çalıştığımız Ad Busters, Kültür Bozan dergisi, Reklam Bozan ya da Kültür Bozan dergi tarafından, Karşı Kültür Dergisi tarafından destekleniyor, satın almama gününde. Hiçbir şey almayın. Böylece tüketicinin gücünü ve etkisinin bir günlüğünü de olsun gösterilmesi amaçlanıyor. Ve şöyle bir ilanı var. Karacuma alışverişi için. Siz hiçbir şey yapamazsınız o konuda. Gideceksiniz ama siz de hiçbir şey almama gününü uygulayın. Cüzdanlarınızı ve çantalarınızı kitleyin. Dikkatlerinizi Bir kenara kaldırın Ve hayatınızın aşkını Yani alışveriş aşkını da Rafa kaldırın Bir günlüğüne Hiçbir alışverişe gerek yok Şeyden kaçın diyor Şopokalips Şopakalips. Alış kıyamet tam, tam. diye çevirebiliriz Bugün, bugün kıyametle devam edelim Sistemdeki indirim ve, e, Daha az alışveriş yapın Daha çok yaşayın Katılmamak, ...katılmamakla... ...katılımınızı arttırın diyorlar. Evet Evet böyle bir şey. Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...yerlileri, asıl sahipleri olan... ...yerliler için de... ...herhangi bir gün gibi... ...bir gün gene su... ...gür köpek saldırısı... falan yediler. Su koruyucuları... ...Standing Rock'ta, Dikilen Kaya'da... ...yani pek çok... yerli için... ...Tanks Taking günü yani... Hiçbir teşekkür yok, hiçbir şey vermiyoruz ve ulusal e, yaz günü tutuyorlar. Çok ironilerle dolu bir gün. Amerikalılar acayip alışverişe giderlerken e, ve Dallas Cowboyları ve Washington Kızıl Kızılderilileri, Redskinleri gibi isimler altında e, futbol maçları yaparlarken CU'lar ve onları destekleyenler Hem eski çok kadim hem de yeni e, kayıplarını e, yasını tutuyorlar. Ve kararlı bir şekilde karşı çıkıyorlar. Çok e, büyük bir mücadele. Biz hala buradayız. Su iç, üzerinde birleştik diyorlar. Evet. Ve çok e, kuvvetli destekle de gelmeye başlamış. Bu sefer de şeylerden mesela. Bu petrol boru hattı için. Dakota Access adı verilen petrol boru hattığı için 1750-1800 kilometre uzayacak ve günde 500 bin varil petrol çıkarıp Missouri <gülüyor> Yani bir gün anında yok etmeye kadir bir durum bu. Bizde su hayattır diyorlar işte. Her gün bir başka gündür demiş. <gülüyor> CEO'ların lideri Dave Arshambault. Biz daima ileri gideceğiz ve haklarımız için mücadele edeceğiz. Önemli bir şey ve çok ilginç. Binin üzerinde Amerikan gazisi savaşlarda hayatlarını ve organlarını kaybedenlerin yakınları da dahil Dikilen Kaya, Standing Rock Sioux kabilesinin ve onun etrafında kenetlenen diğer kabilelerin yanına gideceğiz demişler binin üzerinde. Bu da önemli bir şey. Gittikçe yükselen bir çatışma var. Ve medya Benjamin'in çok ilginç bir yazısı var. Önemli bir yazısı var. Dekonstrüksiyon yapalım. Yapı bozuluna uğratalım. Ve çok zor şartlarda ama bunu sürdüreceğiz. Başka şansımız yok diyor. Amerika'nın ve dünyanın bütün en büyük en güçlü hem askeri hem polis hem de parasal olarak en güçlü saldırısına karşı biz de buradayız diyorlar. Çok ilginç aslında bu Thanksgiving'in de 400 yıl önce çıkarılmış <gülüyor> 1607'de Jamestown'da çıkarılmış bir şey ama bir sürü şey kutlanıyor. Amerika'da böyle kahramanlık destanı yazıyorlar. Fakat ilk Plymouth'ta ortaya çıkmış bu yani, İngilizler geldiği zaman şeyde Amerika'dan buraya ama şimdi 40 yıldan beri Plymouth Rock'ta Plymouth Kayası'nda şey yapıyorlarmış bu anti Amerikan bu Amerikancılığa karşı durmaya başlamışlar ilginç bir şey var Evet bugün hiçbir şey satın almama günü şükran filan da değil kızılderilerle dayanışma yerlilerle dayanışma günü olarak da söyleyebiliriz. Çok önemli bir saldırı haberi de var Irak'ta Şii sal hacılara saldıran IŞİD 80'e yakın 77.1 yoruma göre BBC'den okuyoruz 80'e yakın ölü var 20'de yaralı. Irak'ın Irak'ta 2016'nın en ölümcül 3. saldırısı oluyor galiba bütün sene boyunca. Bir 11 Mayıs'ta 93 kişinin öldüğü, bir de 4 Temmuz'da Karada'da 300'den fazla Bağdat'ta kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra üçüncü büyük saldırı gerçekleşti Şii Hacılara. Evet, saldırı Şii Hacılara taşıyan şehirler arası otobüslere hedef alınarak gerçekleştirilmiş. IŞİD sizin dediğiniz gibi bir güvenlik yetkilisi yaşamını yitirenlerin çoğunluğunun İranlı bir kısmının ise Irak'ta olduğunu bildirmiş. İntihar bombacısı içinde bulunduğu bomba yüklü aracı bir benzin istasyonunda bulunmakta olan 8 otobüsün üzerine sürmüş. Ve bu benzin istasyonu havaya uçmuş. Sonuçta evet. da en az 80 olarak nitelendirilen insan hayatını kaybetmiş. Evet. Şimdi ağır bir tabloda Türkiye açısından var. Üçlü bir kriz hatta beşli bir krizden bahsetmek mümkün. Avrupa Parlamentosu'ndan müzakereler dondurulsun kararı çıktı. 37'ye karşı 479 oyla. %77 evet çıktı. Yani dörtte üçünden fazlası Avrupa parlamentosunun Türkiye'ye kapılar kapansın den deniyor. Avrupa kapıları. Çok önemli bir karar bu. Bağlayıcılığı yok ama önemi de azaltılacak gibi değil. Sadece yüzde altı hayır oyu çıkmış ve bütün mevcut ana grupların hepsinin üzerinde şey olduğu bir karar tasarısı bu. Müzakereler geçici olarak durdurulsun kararı çıkarttı. Sert bir tepkide gelmiş Türkiye tarafından. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki yürütülen tam müzakerelik müzakerelerin dondurulmasını öngören karar metnini kabul edilip etmesine Türk hükümeti sert tepki göstermişti. O çevrelerin haberini aktarıyorum. Başbakan Yıldırım "Kararın bizim için anlamı yok." demiş. Evet, zaten çok sıkı fıkı değildik demiş. Böyle bir günde Avrupa Parlamentosu'nun vizyonsuz kararı hakkında değerlendirme yapmak istemezdim. Avrupa Parlamentosu'nun bugün aldığı karar hiçbir hukuki bağlayıcılığı olmayan bir karardır diye konuşmuş. Avrupa Parlamentosu'nun tarihe çok kötü geçecek bir karara imza attığında ifade etmiş Çelik. Bunu söyleyen Avrupa Milliyet Bakanı Ömer Ümit, Çelik. Ömer Çelik karar Avru yok hükmünde diyor. Evet. Avrupa'nın Avru biliyor musun bunu? Kendim yekün. Doğru. Ya, bravo. Ya. Hafta sonunda. Ya. Başarılı. Sonra demiş ki Çok Avru çok iyi. On. Avrupa ile ilişkilerin fiilen durmuş olduğu bir durumda bu kararın çıkmasının şimdiye kadar yaşananların bir tezahürü olduğunu dile getirmiş. Bu tepkilere dönelim. Yani Dışişleri Bakanı halkımızın yorumlarına baktık. Hiç umrunda değil demiş. Peki ikinci soru geliyor. Birinci bildi bu Buyurun. Dışişleri Bakanlığı'nın bu dünyanın en hızlı anketini yapmış durumda. Karar çıkar çıkmaz halkın sormuş. Bana sormadılar. Ben Dış... halk değil miyim? Dışişleri Bakanlığı'nın anket şirketinin adı ne? Akanket, dış anket, dış akanket, dış, ak dış anket. Dış bakpol. <gülüyor> dış bakpol. Neymiş efendim ismi? Yok böyle bir şey ya. Kafadan uydurdum işte. Güzel uydurmamış mıyım dış yani? E ya nereden diyor dışişleri bakanı? Halkımızın yorumlarına baktık. Hiç umurunda değil. Efendim arayıp sormuşlardır. Tek tek telefonla mı? Evet. Halkımızı mı? Neden olmasın? Hmm. Hiç kusura bakmasınlar demiş Çavuşoğlu. Tamamen reddediyoruz. Hiç kusura bakmasınlar. Avrupa Birliği başkasına ders verecek bir düzeyde değil. Bu kararlarla kendini küçük düşürüyor demiş. Dış boğa sormuş. Hı hı. Kendini çek etmeli, politikalarını düzeltmeli demiş. Ömer Çelik ne demişti? Yok. Kendine mihkün sayıyoruz demiş Evet efendim. Binali Yıldırım hiçbir önemi yok. İlişkileri kerhen yürütüyorduk demiş. Kerhen. Kerhen. Evet. Kehennem Yekün ve Karen evet. KK Bahçeli'den gelen tepkiyi biliyor musun? Bahçeli'den gelen tepkiyi merak bile etmiyorum açıkçası Ahlaksız, omurgasız Şarlatan İşte sabah sabah uykumu açan kahveden sonra Zaten ikinci şeydir benim her zaman Demir Ama Bahçeli. başka bir şey var Gözünü, Gözünden kaçmış olabilecek bir şey var Onu da hemen ortaya koyuyoruz Veba salgınından sonra demiş en büyük hastalığa tutuldu. Avrupa veba salgından sonra ikinci kez büyük ve acınası bir hastalığa tutu, tutulmuştur. Neymiş efendim? Bu, bu vahim hastalık terör örgütlerinden bulaşmıştır diyor. Sen biliyor musun? Vebayı mı? Yok benim evet. yaşım yetmedi. Kara ölüm. Kara ölümü biliyorum de da yaşım yetmedi. Evet. 670 sene öncesinden bahsediyor. 70 Aa, mi onun yaşı? 1300... Kaçta oldu? 1343'te filan. Yok daha da önce. 1300 evet, 1346 ile 1353 yılları arasından bahsediyoruz. Devlet Bahçeli o kadar eski değil ya bu. Benim bildiğim Ama Türkeş'ten tarih. sonra başlayan bir miladı var. Ama Devlet tarih bahçeli. bilgisi var. 670 sene önce kara veba diye adlandırılan hastalığı belirtiliyor sen şeyini bilmezsin o kara ve hıyarcıklı, hıyarcıklı, hıyarcıklı ama şeyini latincesini biliyor musun? Yersinia pestis bakterisi. Ondan sonra ve işin ilginç tarafı bahçeli dinliği, küçümsemek istemem hiç ama tarih bilgisinde bazı eksiklikler de var. Çünkü şeye de bütün Türklerin bulunduğu yerleri de sarmış. Haritası var. Baktım. Evet. Bütün Anadolu'yu da kapsamış. ve bay yalnız batılıların hastalığı değilmiş yani ve ne kadar insan ölmüş biliyor musun Avrupa'nın total nüfusunun yüzde ot'uyla 30 ila 60'ını yüzde %60 alt'ını öldürmüş yani e 450 milyon civarında olduğu hesaplanıyor o zaman 350 ile 375 milyon arasına indirilmiş 14. yüzyıldan bahsediyor. Türkiye'deki tarih eğitiminde ciddi bir problem var. Şu son 2 haftadır, 3 haftadır görülen haberlerden bakıldığı zaman yapılan karşılaştırmalarda büyük bu, bu problem büyük bir şekilde ortaya çıkıyor. İlk olarak eee Fethullahçı terör örgütünün Nazilerden, Nazilerin yanında çırak olacağını söyleyen bakanlar vardı, üst düzey yetkililer vardı. Şimdi de işte ana muhalefet partileri liderleri, muhalefet partileri liderleri Vebayla terör örgütlerine de verilen desteği Avrupa'nın ne kadar yüzde kaçının ortadan kalktığı bir %60'a kadar %60'a kadar nüfusun ortadan kalktığı bir hastalıkla şu anda yaşanmakta olan güvenlik ortamını karşılaştırmasını yapıyor ve bunları da tarih bilgilerine dayandırıyor insanlar ya bir problem var gerçekten bir, Tarihçiler bir türkü gören... çalmamı ister misin? ne türkümüzün ismi şey mi? üstte gök delinmez altta yer yarılmazsa türküleri alt edecek yoktur O da çalınabilir ama Türkçülüğü bilmiyorum. At Martini De Debre Hasan. Buyurun Selahattin Bey. <gülüyor> yok, At o. Martini Debre Hasan. O, o yok. Debre Hasan yok. Peki Kılıçdaroğlu'ndan da bir yorum söyleyelim. Adalet ve e, Avrupa Parlamentosu kararına yorum arkası gelecektir. Türkiye ile müzakereler geçici olarak e, dondurulsun demesi çok ciddi bir karardır demiş. Çok ağır bir yaptırım siyasi ve ekonomik olarak devamının geleceği yorumunda bulunmuş. Ekonomik olarak arkası gelecektir. Siyasi olarak gelecektir demiş. Şimdi bir yok hükmünde var. Bir çok önemli diyen var. Bir omurgasız şarlatanlık hastalık diyen var. Um, umurumda diyen. Umurumda değil diyen var. Yok hükmündedir. Kıymet harbiyesi yok demişti Cumhurbaşkanı da. Hmm, öyle mi demiştin? <gülüyor> evet. Hiçbir kıymet harbiyesi yok demişti ama Pek öyle değil çünkü Avrupa Parlamentosu'nun kararları Türkiye'yi kabul ederlerken 12 yıl önce büyük bir çoğunlukla kabul etmişti. Hı hı. Görüşmeler başlasın diye. O zamanlar vardı dönemi tabii. Abdullah Gül ve gene aynı hükümet var. Evet. Hızlı bir değişiklik gerçekleşiyor. Avusturya'dan da Türkiye'ye silah ambargosu kararı var. Bunu da söyleyelim. Nerede? Avusturya. Avusturya. Glockçular. Glockçular. Evet Değil mi? bildiğim kadarıyla Avusturya'da yapılıyor evet doğru söylüyorsun Avusturya parlamentosunda bütün partiler tüm partilerin ortak karar tasarısı parlamentodaki Türkiye'ye silah ihracat lisansının reddedilmesini iptali istenmiş gerekçesinin ne olduğunu tahmin ediyorsundur ama söyleyeyim hemen neden silah ambargosu uyguluyorlar? Kullanmayı bilmiyorlar. <gülüyor> Öksürdüm işte. Tetik mekanizması bozuk. Yok, gazeteciler, yazarlar, akademisyenler ve muhaliflere karşı başlatılan operasyonların darbe girişiminin ardından binlerce kişinin görevden alınması ve sivillerin askeri operasyonlarda hayatını kaybetmesini göstermişler. Kararı da Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan duyurmuş. Kişisel Twitter hesabından Avusturya'da. Evet böyle bir durum var şimdi bu çok ağır bir tablo var gerçekten bugünkü bir gün gazetesi bir günde 3 kriz diye vermiş Ab parlamentosu Türkiye ile müzakereler dondursun dedi bir ikincisi ekonomik merkez bankasının müdahalesi yeterli olmadı dolar tarihi bir rekor daha kırdı 3.45'i bile aşmış gerçekten e, inanılması güç bir rekor bu Ee, öte yandan da üçüncü bir büyük olayda bayağı savaş durumu var. Fırat Kalkanı adı altında dün sabah iyi breaking news yani acele haber olarak acil flash haber diyelim verdiğimiz bir şeydi. 3 askerin yaşamını yitirdiği son dakikada verdiğimiz bir haberle. Ee, Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı açıklamada da Suriyeliler yaptı, Suriye ordusu Reşime demişti. bağlı hava güçlerinin gerçekleştirdiği bir saldırı deniyor ki bu büyük bir olay. Yani ilk defa Suriye toprakları içerisinde Beşer Esat rejimine bağlı hava kuvvetleri, askeri birlikler Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait unsurlara ya da askerlere ateş ettiler ve öldürdüler onları. Ama bu konuyu bulandırmadılar bu dün hafta içi, dün gün boyunca. O yüzden de çok fazla gündeme gelmedi. Ama büyük bir olay, büyük bir kırılma noktası da olabilirdi. Evet. Belki de olacaktır. Ayrıca günler. iki nokta daha var. Bu ilk üçü kadar olmamakla beraber Cumhuriyet gazetesi onları vermiş. Adana Valiliğinde bir bomba var. Girişinde bomba yüklü araçla terör saldırısı. İki ölü 33 yaralı var. 3 metrekarelik yaralı. Bir çukur oluşmuş, krater oluşmuş, binaların camları kırılmış. Bu da olağan sayamayacağımız vahamette bir şey. Sürücüsü vurularak durdurulmuş. Öldürüldü mü belli değil ama sürücüsünü bir kadın sürücüyü vurmuşlar ve şey olarak geçmiş kadın sürücü. Yüzü örtülü yani kapalı bir kadın kılığında. Ee, araçtaki... belki de kılında değildir o, o şekildedir yani bilmiyorum evet, yani öyle deniyor 5 kişi gözaltına alınmış ve son olarak Şırnak'ta da el yapımı bir patlayıcının infilakı var bir kişinin öldüğü 5'te yaralı olduğu belirtiliyor yani 3 ağır durum var peki bunları e, çok hepsini birazdan tekrar ele almaya çalışacağız evet <gülüyor> ama e, bir de şeye bakalım nasıl baktılar amiral gemisinin güvertesinden pek görünmüyor bu Türk karargahına hain saldırı diye gene bir savaş uçağı pike yaparken görülüyor fotoğraflı vermiş Suriye'de üç askerimizde bu sürmanşetten vermiş Rus uçağının dönümünde olduğu belirtiliyor düşürülmesinin pilotun öldürülmesinin Hı, mesaj mı acaba? evet öyle deniyor Ondan sonra Bu bir tuzak mı diye Sorulmuş Deniz Zeyrek soruyor Ama asıl Avrupa ile ilişkiler Geriliyor mu Geriliyor mu Avrupa ile ilişkiler geriliyor mu Hı. Yok öyle bir şey canım kim nereden uyduruyor böyle şeyleri Lozan'ı da eklediler demiş. Ona döneceğiz. Lozan meselesini de karara koymuşlar. Metne son anda Lozan Antlaşması'nı tartışmaya açan açıklamalardan duyulan ciddi kaygı ifadesi de eklenmiş. <gülüyor> Millet Gazetesi'nde başka konular konuşuluyor. Bunlar yok Ankara'daki soru işaretleri FETÖ baskıcı eğitim ürünü Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri Habertürk Harikulade bir kelime oyunu yapmış. Yani insan ne diyecek ne diyeceksin? Bab telimize bastılar. Ha ha ha. Yani, ha. üç şeydin olduğu birçok yaralının bulunduğu bir yerde bab telinde. Bab tele nedir? Bab el bab Tamam anladım. Elbaptan geliyor da bab nedir yani? Bam teli işte. Bam teliyle bab teli ne alakası var? Kelime benziyor. Yani tek kişi, tak kişi demekle de aynı şey mi oluyor? Tek Abi. bir harfi değiştirdiğiniz zaman bütün cümle aynı şeyi hatırlatmak zorunda mı? Tam. Bunu yapabilecek editöre para vermek zorundalar mı? <gülüyor> Bunu yapacak editöre aynı yerde çalıştırmak zorundalar mı ve buna gazeteci denmek zorunda mı? Bir takım sorular var. Ben kendi kendime söyleyeyim. Hiç yüzünüzü alınmayın. Bu en iyisi. Evet. Sabah Bu, bu sabahı akşamı yeni şafa ve sizlere sana bırakıyorum. Maneşetler onları da hemen söyle ve bitsin bu bugünkü ilk yer. Siz bana gazete gibi. bırakacaksınız. <gülüyor> Haber okumak için fırsat vereceksiniz de ben okumayacak mıyım? Tamam, başlayayım. Sabah gazetesi efendim. Bildiklerimi söyleyemem belki kaleme alabilirim demiş. Kim? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Hmm. Şu Fete anda konusundan Şu anda bildiklerimi söyleyemeyecek durumdayım ama günü geldiğinde belki kaleme dökecek, dökülecektir demiş. Neden korkuyor? Ce neyden çekiniyor? Cumhurbaşkanı çekinir mi? Çekinmez ve korkmaz. E neden o zaman şimdi söyleyemeyecek durumdayım? Birilerini gücendirmekten mi korkuyor? Belki. FETÖ üyesi olmasına rağmen mesela benim aklıma öyle senaryolar geliyor. Bir Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski milletvekilinin tutuklandığı, FETÖ'den tutuklandığı haberi var. Bu da yeni. Çok. Önemli bir haber aslında ama sonra bakarız. Bunlar Bunları tabii ki görevden alacağız. Mümkün olduğunca istiyoruz ki at izi it izine karışmasın. Ama bu tür şeyler olur mu? O Uzatma. kadar da olur. Çünkü bunlar A'dan Z'ye kendilerini acayip saklıyorlar. Uzatma. Şu anda bildiklerimi Sabahları söyleyemeyecek durumda. Tamam. Bir anda kattırdım kendimi kusura bakmayın. Akşam gazetesine basalım. Birilerinin ayağına bastık demişler akşam gazetesinde. Cumhurbaşkanı 2023 hedefleri için birilerinin ayağına basacağız demişti. Birilerinin ayağına bastık. Altında tank fotoğrafları var. Bir, Fırat Kalkanı'nda Esad saldırısı. 3 şehit. İki, Varlık Otoparkı'na bomba. 3 Avrupa Parlamentosu ilişkileri dondurma kararı aldı. Zafer olarak söylüyorlar sanki bunu. Öyle bir lanse ediyorlar evet. ki. Sanki Aynen böyle bir, 3 başta işte, ayaklarına bastık. Bize bunları yapıyorlar. Biraz mazoşist bir tavır olmuş açıkçası. Yeni şafağa geçtim. Yeni Şafak'ta ne haliniz varsa görün deyip gazeteyi <gülüyor> kapısına çarpım çıkmış ki Avrupa Birliği fonunun e, bayrağının üzerine PKK ve FETÖ'yü himaye eden yüksek, yükselen ölçülükle varoluş krizi yaşayan Avrupa Birliği Türkiye düşmanlığını tescilledi. Avrupa parlamentosu Türkiye ile üyelik müzakereliğine geçici olarak durdurulmasını kararlaştırdı. Son kararı 15-16 Aralık'ta Avrupa Birliği liderleri verecek. Ankara'nın cevabı karar yok hükmünde oldu demiş. Yeni Şafak'ın cevabı da ne haliniz varsa görün deyip sevgili tirbi yapmış. Neyse ve Star gazetesi. Basının yıldızı Star. O halde aynen devam demiş. Öyle Tam, tam kanka. Evet. Avrupa Parlamentosu Ohl. terör örgütüyle amansız bir savaşa giren Türkiye ile müzakerelerin durdurulmasına ilişkin tasarıyı büyük çoğunlukta kabul etti. İlk gerekçe FETÖ ve PKK ile mücadele için çıkarılan o halde uygulaması. O halde aynen devam demiş. Öyle ee, mi? Yalnız... O hal ama sarı harflerle. O halde de de ayrı değil bitişik. Ama ben da yanımda Bir şey ilavede bulunayım. Evet buyurun. Bu ikinci uzatmadan sonra ben o hal istemiyorum kardeşim. Kim demiş bunu ya? Hangi Hı. muhalefet lideri demiş bunu? Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi. Nasıl yani? Evet aynen böyle. O hale aynen devamına karşılık söyledin. Ben de T24'ten veriyorum. Lütfen yapmayın. Stargaz Ve... sesiyle siz şimdi Nihat Zeybekçi Ekonomi Bakanı birbirine mi düşürmeye çalışıyorsunuz? Yok, onlar birbirlerine düşmüşler Bakın, zaten. Tekrardan söylüyorum benim beni yani kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum ama Cumhurbaşkanının bazı sözleri var. Onları da hatırlayalım. Çünkü bunlar A'dan Z'ye kendinden acayip saklıyorlar. Şu anda söyleyemeyecek durumdayım çünkü her şey her yerde söylenmezdir. Bu ikinci uzatmadan sonra ben o hal istemiyorum kardeşim. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi, bak, Cumhuriyet Ekonomi Bakanı olarak söylüyorum olağanüstü hali ben istemiyorum kardeşim. Türkiye'de her şeyin normal olmasını ben de istiyorum. Evet Türkiye evet her şeyi halletti. Terörle mücadelesi. Bu ihanetle mücadeleyi bitirdi. Ben sürmesini istemiyorum. Açıkça söylüyorum. Bu ikinci uzatmadan sonra uzatılmasını istemiyorum. Nasıl çıkışım? vallahi bilmiyorum. Sizin çıkışınız iyi de Stargazsız duymasın bu haberi. Hürriyet'in haberi evet. Korkuyorum ben de. Ne derler bilemiyorum. Evet bu arada birkaç Önemli haber daha var daha 35 geçiyor ama Nihat ZB'nin babdeline bastırmasınlar Türk tü, Binali Yıldırım'dan Dolar yorumu ayakta kalmaya çalışacağız Diye bu da sinirlendirebilir bazen. I will survive evet, İngilizcesi <gülüyor> I will survive Uyum Ya da Acila Pekkan'ın şeyi de var Yaşıyorum Dur aman sen söyleme Bundan sonra devlet sözleşmeleri Türk Lirası ile yapılacakmış. Çok önemli bir açıklama. Daha önce neyle yapılıyordu? Dolar Dolarla üzerinde? Hmm. Dolarla. Piyasanın sopa, sopası kafalara inmeye başladı diye yazmış Hasan Cemal. Ahmet Türk'ün tutuklanması var. Evet efendim. Kul almaz bir şey. Mardin Eş Belediye Başkanlığı görevinden alınmıştı. 21 Kasım'da gözaltına alınmıştı. Şimdi tutuklanmış eee Deniz Baykal'da Ahmet Türk'ün desteği ve katkısıyla Türkiye'de terörü silahı ortadan kaldırırız demişti. Demirtaş'ın mektubuna sansür gelmiş. HDP eş genel başkanı Grup toplantısı için iki hafta gönderdiği mektup günler sonra sansürlü bir şekilde ulaşmış. Sansürü gördün mü? Nasıl sansürlenmiş? E bu üç, garip tarzı üç, üç, şey, üç, şey, üç, tarzım. 3 şey 3 Ulan tanıyamadın pardon. 3 sayfalık mektup Kuşa çevirilmiş galiba. Öyle bir bakıyorsunuz ki. Bir, bir buçuk var. satıra indirilmiş. 3 saymalık bir mektup. Sevenlere selam olsun kısmı mı kalmış? Evet. Yani. Soranlara selam olsun. Olsun'u da çıkarmış. Guantanamo'da bile böyle yapılmıyor. Sevenlere selam. Soranlara Sonra selam. Neden? smiley kullanıyorlar bu insanlar <gülüyor> yazışmalarında diye sorsunlar. Hasan Cemal Kürt sorunu konusunda 47 yılda 4 kitap sayısız yazı yazdım. İlk kez dava açıldı. Ben mi değiştim, hukuk mu demiş. Eski AKP milletvekilinin FETÖ'den tutuklandığını söylemiştim ya. Evet efendim. Bu da önemli bir karar. Adını da buldum. Hasan Hami Yıldırım. Burdur milletvekili. Bu arada da kan hükmündeki kararname ile ihraç edilen akademisyenlerden biri Türkiye'nin önde gelen siz araştırmacısı Bülent Şık O da bir cevap yazmış yurttaştan yurttaşa çağır benim de itirazım var 1 milyona yakın görüntüleme alıyor büyük bir büyüyen bir hareket ve e, şey de söyleyeyim e, Kolombiya'da hükümetle fark arasında barış anlaşması imzalanmış önemli e, El Salvador'da 7 onda iki büyüklüğünde bir deprem tsunami uyarısı Ve Latin Amerika'dan geçmişken Peru'da olağanüstü hal ölümcül yangınlar, orman yangınları var Peru'da. Bolivya'da da o hal vardı. En büyük kuraklık dolayısıyla. Costa Rica ve Nikaragua'da büyük olağanüstü hal fırtına. İsrail'de olağanüstü hal on binlerce kişi, elli binden fazla insan Tahliye edilmiş büyük yangınlar sebebi de Filistinlermiş e, Yahudi düşmanları diye geçiyor ve böyle bir durum var bunları birazdan konuşacağız. Açık Georgie, Georgie, they call you the Belfast boy. Georgie, Georgie, they call you the Belfast boy. And they said, Georgie, Georgie, keep your feet on the ground. Georgie, Georgie, when you listen to the sound. Georgie, Georgie, call a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 You just, you put a light on your name Yeah, yeah, yeah Play the game Play the game Boy, play the game Play the game Yeah, play the game oh, play the game Man, play the game Yeah, play the game Now, play the game play Belfast boy Don Fardon'dan dinlediğimiz bir parça bu Belfastlı çocuk Georgie George Best'ten bahsediliyor bugün George Best'in 70. yaş günü kendisi 1946'da e, 25, e, bu e, ölüm yıl dönüyor affedersiniz ama kendisi 70 yaşında olacaktı bu 22 Mayıs'ta 70. yaş gününü doldurdu Kuzey İrlandalı futbolcu Manchester United'ın ve Kuzey Irlanda milli takımının da ünlü sağ hmm. ve Avrupa Kupası'nı da United'la kazandı. ve Gelmiş geçmiş en büyük futbolculardan, en ilginç kimliklerden biri sayılıyor. Son derece yaratıcı bir tarzı vardı. Yaşama tarzının biraz eleştirilere açık olduğunu da söylemek lazım. Hafif serseri bir hayatı da vardı ama çok önemli bir yer bıraktı. Karizmasıyla, yetenekleriyle biz de onu 70 70 yaşının biraz geçmişken yani 50. yaş gününü kendisi 2005'te bundan 12 sene, 11 sene önce bugün hayata veda etmişti. 59 yaşında oluyor galiba. Ona onu analım ve günaydın diyelim tekrar ve devam edelim. Saat 8.45. 9'a çeyrek var ve parlamentosunda Türkiye'ye ilk kez hayır dedi müzakereler geçici olarak doldurulsun tekrar bu habere dönelim çok önemli ve yani 407 oyla kabul edilmişti 2004'te dün gibi net hatırlıyoruz büyük mecliste bütün gruplar Avrupa parlamentosunda pankartlarla evet diye Türkiye'ye destek olan bu Ee, pek çok Türkiye'den de büyük destek görmüştü. Avrupa Birliği'nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini gereksiz vakit geçirmeden başlatmasını tavsiye eden karar tasarısı 407'ye karşı yani 407 oyla kabul edilmişti 262'de karşı oy vardı ama. Şimdi bakıldığı zamansa e, 479 oy var ve sadece Yani 479 oyla e, müzakerelerin geçici olarak don, dondurulmasını istiyor ve 37 hayır diyen var 107 de çekimser kalan var 107 parmanter yani hesap yaparsak %77 4'te 3'ün üzerinde bir evet çıkmış ve %10'un altında %5'in biraz üstünde hayır çıktı %6 görülüyor. O hal uygulamalarının büyük endişe yarattığı belirtiliyor. Olağanüstü hal uygulamalarıyla demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında geriye gidiş var deniyor. E, ve e, 15 Temmuz darbe girişimi bir kez daha kınanmış ama sonrasındaki o hal uygulamaları endişe yarattı deniyor. E, Dışişleri ve güvenlik politikaları yüksek temsilcisi Federica Mogherini de Mülteci krizi Kıbrıs sorunu ve terörle mücadele alanlarında Türkiye ile birlikte çalışması gerekiyor. <gülüyor> Dün de günün sözü olarak vermiştik bunu. <gülüyor> yani her iki tarafta da kaybedecektir demişti. Ama mecburuz şeklinde konuşmuştu. Çünkü Türkiye artık en temel değerlere aykırı davranıyor <gülüyor> demeye getirmişti. Ve endişe yaratan uygulamalar arasında... Halkların Demokratik Partisi'ne mensup 10 milletvekilinin tutuklanması... ...binlerce kamu görevlisinin görevden uzaklaştırılması... ...ve Türkiye'de, Türkiye'nin tutuklu durumdaki 150 gazeteciyle... ...bu alanda dünyada en fazla gazeteci hapiste tutan ülke olması sıralanmış. Her ne kadar Cumhurbaşkanı Türkiye'de düşünce özgürlüğü, basın özgürlüğü dünyadaki en iyi ülkelerden biri olarak sunmasına rağmen durumun böyle olmadığını düşünüyor en azından Avrupa Parlamentosu ve dünya birinciliğine çıktığını söylüyor. Ayrıca da son dönemde Lozan Antlaşması ile ilgili olarak yapılan açıklamalardan duyulan ciddi endişe de Bir değişiklik önergesinin kabul edilmesiyle karar metnine girmiş ve Avrupa parlamentosunun en büyük grubu olan Avrupa Halk Partisi EPP tarafından verilen değişiklik önergesinin kabulüyle metne dahil edilen paragrafta ciddi endişe duyuluyor Lozan Antlaşması'nda tartışmaya açmak açan açıklamalardan bu antlaşma modern Türkiye'nin sınırlarını belirleyen ve yaklaşık bir yüzyıldır bölgenin Barış ve istikrarının korunmasına katkı yapan bir antlaşmadır. Tartışmaya açılması çok endişe yaratıcıdır demişler. Ayrıca da Türkiye'nin idam cezasını geri getirmesinin de Avrupa Birliği müktesebatının en hayati noktalarından birinin reddedilmesi anlamına geleceği yine yinelenmiş Bir sonraki aşama ne olur diye merak edenler için hemen örnek verelim. Mesela neydi? yine Şafak Gazetesi'ydi değil mi? Sevgiletir bir yapan. Oo, evet. Senin kanki basın senin... Evet. Mesela, e e ne e demişler? E çok özür dilerim. Çok kısa bir örnek vereceğim. Bir sonraki aşamada ne olacağını merak edenler için. Ne haliniz varsa gör demişti. Ne haliniz varsa görün demişti. şey e, Yeni Şafak Gazetesi. E, Türkiye ile ilgili müzakerelerin geçici olarak durdurulmasının kararı üzerine e, Ankara'nın cevabını da vermişti aynı şekilde. O 52 yılın en büyük krizi kapıkuleden giremez şeklinde konuşuyor böyle. Şarkı. E, karar yok bunda sayıyoruz ciddi alınacak bir karar diye bize mesaj vermesinler. Parlamento lıklaması. kararıyla verdik dediği mesajın kapı sınırındayken içeri giremeyeceğini bilsinler demiş mesela Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik. Yani Peki, mesela Ömer Çeliğe göre vize mi konacak krize? Bilmiyorum. Ey kriz geldinse vizeni al gel kapıyı üç bana, defa vur mu? Diye, nasıl yapacaklar bunu? Valla <gülüyor> şengenimi almak üzereyim. O yüzden benim için problem yok. isterse koysunlar sor sorun değil. Ee, artık ben konuyu kapattım. siz yok artık. Yani bundan sonra boyun eğdim. Neyse konu o değil konumuz. E, Yeni Şafak gazetesinde mesela bu şekilde gidişi ya da diğer gazetelere ne vardı? Birilerinin ayağına bastık diyen mesela akşam gazetesi var. Star gazetesinde o halde Allah. aynen devam falan diyor. Mesela Star gazetesinde bildiklerimiz, bu Cumhurbaşkanı alakalı konuyla tamamen alakası bir şeydi o. Teröre geç, Türkiye'ye dur. Ha işte o olabilir. Sürmanşet'ten verilmiş logonun hemen altında. sabah bu Avrupa Parlaması ile alakalı kararı. Mesela bu kararlar olduğu zaman ne diyecekler? E, bir sonraki aşamada ne olacak? diye soracak olursanız. Teröre yeşil ışık, Türkiye kırmızı ışık. Avrupa parlamentosu aynı zamanda Rusya'nın son yıllarda medya yoluyla Avrupa Birliği karşıtı propaganda yürüttüğünü belirterek buna ilişkin önlem alınması çağrısında bulunmuştu. Ve oylanarak kabul edilen tasarıda Rusya özür dilerim, Rusya Avrupa <gülüyor> Çok yaşa. Hep beraber Rusya Avrupa Birliği ülkeleri arasında farklılık ve çatışmaları kullanarak Avrupa Birliği'ni bölmeye çalışmak, birlik içinde siyasi parti ve organizasyonlara destek vererek propaganda yapmakta da suçlanmış. Rusya'nın son yıllarda medya yoluyla Avrupa Birliği karşıda propaganda yürüttüğünü ve buna ilişkin önlem alınması çağrısında bulunulmuştu. Çağrılar yapılıyor ya mesela bu şey müzakerenin durdurulması da bir çağrı. Rusya ile alakalı zaten yürütülen bir müzakere yok. Bir sonraki evet. aşamada işte Rusya'nın medyasına yapılacak olan bir yaptırımdan bahsediliyor. Belki Türkiye'de de işte bu müzakereler de ortadan tamamen kalktıktan sonra Türkiye'nin halini Rusya'nın halini daha doğrusu Türkiye'de görebiliriz. Yeni Şafak gazetesinde mesela Avrupa Birliği Kale alıyor düşünsenize Avrupa Parlamentosu Kale alıyor ve Yeni Şafak gazetesinin yaptığı propaganda yayınlarını belki de propaganda olarak görecekler saf pür bir haberi gazeteciliği durdurun şeklinde çağrılarda yapılacak. Bu çağrılar devam edecek yani belki de. Evet. Onu demeye çalışıyorum. Ben, Sadece burada bitmiyor. Ben de bir ilavede bulunayım Buyur Rusya bakalım. mı dedin? Rusya dedin. Hı. Ee, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova var. Hı. Takip Elbette. Türkiye ile Rusya arasındaki uçak krizin üzerinden tam bir yıl geçtikten sonra bir açıklama yapmış. Türk tarafının gereken dersleri aldığını düşünüyorum demiş. Türkiye ile ilişkilerin eski haline dönmesi zaman alacak demiş resmi sözcü ya, bu hala mı? evet ve şöyle diyor yani Rusya'nın dışişleri bakanı Lavrov'un Alanya'yı gerçekleştireceği ziyareti resmen doğrulamış oluyor ama şeyi de sormuşlar Zaharova'ya Zaharova Türk F-16'larının F-16'larının Rus Su-24 uçağını düşürmesinin üzerinden tam bir yıl geçmiş olmasına ilişkin ne diyorsunuz demişler ne diyorsunuz bir yıl önce gerçekleşen trajediye gelince burada dikkat isterim bununla ilgili yorum yapması gereken biz değil Türk tarafıdır Evet Türk tarafının gereken sonuçları çıkarıp gereken sözleri söylemesi ardından ilişkilerin normalleştirilmesi kararı al alındı Türk tarafının gereken dersleri aldığını düşünüyorum demiş Rus tarafındaysa İkili ilişkilerin eski haline döndürülmesine yönelik istek olsa da bu zaman alacak diyor. T24'ten okuyorum. Hı hı. <gülüyor> zira... Ya pardon, onlar da CNN Türk'ten almışlar. CNN Türk haberi bu. E, zira ilişkileri bozmanın çok kolay, onları yeniden kurmanınsa çok zor olduğunu pek çok kez söyledik demiş. Durum bu. E, o zaman Şangay e, İşbirliği Teşkilatı, Cengiz Akdar'ın deyimiyle ŞİT e, biraz... E, şey gibi duruyor muallakta gibi duruyor ama Çin'de bir çağrıda yapmıştı bir yandan ona baktığımız evet, zaman gelsin. enerji yönetimini de vereceğiz dediler filan ama bu evet. pek yeterli olmayabilir Başbakan Yıldırım da ne demiş bak bu konuda hemen seni destekleyici bir şey söyleyeyim Buyurun. Başbakan Yıldırım, Yıldırım Şangay'la iş işbirliği Avrupa Birliği'ne alternatif değil demiş nasıl yani evet öyle demiş Yani... Vizesiz giremeyecek miyiz genel olarak o ülkelere? Çin vizesi mi gerekiyor Özbekistan'a mı? Evet. bitmek Yaz tatilinde mesela. Tacikistan'a mı? Yok. Kırgızistan'a mı yoksa? Olabilir. Şangay Avrupa Birliği'ne alternatif değil demiş. Bu bir tehdit değil. Avrupa'ya karşı bir meydan okumada değil. Burada karşılıklı irade var. Uzakdoğu ülkeleri, Çin, Rusya, Orta Asya ülkeleri bunlar ilişkilerimizi hem siyasi hem ekonomik olarak geliştirmek istiyorlar. Biz de geliştirmek istiyoruz. Olay bundan ibaret. Yoksa Avrupa Birliği olmazsa Asya Birliği olur gibi zorunlu bir tercih peşinde değiliz diyor. Fakat gelin görün ki... Niye hiç Suudi Arabistan konuya müdahale olmuyor açıklama yapmıyor? Gelin görün ki asıl müdahaleyi şimdi... Sen Milliyet'i yeterince takip etmiyorsun Milliyet gazetesi. Zayıftır benim Milliyet'im. Yani Milliyet gazetesi takipçinin. İşte okusaydın takip orada şey e, yeni strateji başlıklı yazısında... Cemil Ertem'in tam aksini söylediğini görecekti. Ne Hı. diyor? Ne diyor bir şey? Türkiye yüzünü şu aşamada ve bundan sonra hem kendi batısına hem de kendi doğusuna çevireceği ve kendi bölgesindeki refah ve istikrarın merkezi olma doğrultusunda bir strateji izleyeceğini herkes görmelidir. Gördün mü? Korktum biraz. Erdoğan'ın liderliğiyle başlayan ve yalnız batının dayatmalarıyla şekillenmeyen yeni bir yoldur bu. Esasında bu yeni yol. Yalnız Türkiye'nin tercihleriyle şekillenmiyor. Tam bugün Çin başta olmak üzere Asya'ya baktığımızda yeni bir Asya kalkınmasının hızla gelmekte olduğunu görürüz. Şaha kalkmış geliyor. Bu yeni Asya kalkınması batının 2008'de başlayan ancak kapitalizmin en derin krizi ve dönüşümü olarak niteleyeceğimiz şimdiki sürecinde sonucudur. Kim diyor efendim buna? Cemil Erten. Cemil Erten. Yazar. Kim olduğunu biliyor musun? Haber efendim söyleyebilirim. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı. Ya benim anlamadığım şey şu. Yani Cumhurbaşkanının genel geldiği gelenekte şey yok mu? Bu Çin karşıtlığı Rus karşıtlığı bir şekilde antikomünizm şey ne? Komünizmi komünizmle mücadele ocakları mı deniliyordu onlara? Bizim kültürümüzde pragmatizm var. Bunların gerisi yok. Ama bir gelenek diye bir şey de yok, yok. mu? Yok. Dün dündür, bugün bugündür mesele. Sultan Selim var. Bir de Fatih Sultan Süleyman var. Ertuğrul Gazi var ama bir de bu pragmatizm var. Yani başbakanın doğrudan doğruya başbakanın söylediğini alternatif dini, evet alternatiftir diyerek tamamen aynı günde yapılan yalanlama da Cumhurbaşkanlığı baş danışmanı kaç danışmanı var, var, var Cumhurbaşkanlığı? Çok baş danışmanı var baş baş Merkez Bankası Erdoğan'ın çıkışına rağmen tırmanan dolara karşı faizi artırdı. Erdoğan merkezin faiz indirimini yeterli bulmadığını söylemişti. Erdoğan da eleştirmişti. Merkez Bankası bağımsızdır dediler ama ben siyasetçiyim. Resmen müdahaleye yetkim yok ama ben eleştirimi yapacağım. Halkın karşısında tokadı yiyen benim. Öyleyse uyarımı yapacağım. orada çözüm yolları bulsun. Tokadı ben yiyeyim sefayı o sürsün. Yok öyle şey demişti. Evet. Onun üzerine ama dinlememiş. Ne olmuş? Ve Merkez Bankası'nın döviz rezervi bir haftada 5 milyar dolar erimiş. Merkez Bankası da yarım puan yükseltmiş. Politika faizini çeyrek puan artırarak pardon yüzde 8'e yükseltmiş. Faiz koridorunun üst bandını da çeyrek puan arttırmış Böylece para politikası kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamaya göre marjinal fonlama oranı yüzde 8,25'den yüzde 8,5'a merkez bankası borçlanma faiz oranı %7.25 düzeyinde de sabit tutulmuş. Yani bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %7.5'den %8'e geç likidite penceresi uygulaması filan diye gidiyor. %9.75'den %10'a da yükseltilmiş borç verme faiz oranı. Fakat e, döviz rezervi bir hafta içinde dikenin bildirdiğine göre bir haftada 5 milyar dolar erimiş. Altın rezervi de düşmüş. Halbuki Cumhurbaşkanı altına yatırım yapın demişti. Çözüm belli. Programın girişinde bahsettik. Neydi? By nothing day. Evet. Yani. Bir mesaj vermek gerekiyorsa bu şekilde <gülüyor> de verilir bir mesajla beraber herkes kendini çekip düzen verecektir. Diye evet. düşünüyorum. Tüketmekten başkası, tüketimden büyük silah mı başvurdu Grup insanlar? Bugün 3.45 seviyesini görerek yeni bir rekor kırdı malum. Ekonomi Bakanı da o hal istemiyorum kardeşim dedi. Binali Yıldırım'ın dolar yorumu çok çarpıcı bence. Ayakta kalmaya çalışacağız. I will try to survive. Ama Hasan Cemal de piyasanın sopası, sopası kafalara inmeye başladı diyor. Bridge klübünde pişti oynanmaz diyor. Yani dünyanın en çok alıntı yapılan 10 iktisatçısından biri olarak gösterilen Massachusetts'ın Institute of Technology iktisat profesörü MIT MIT yani Daron Acemoglu Türkiye'de basına yönelik baskının giderek şiddetlendiğini, akademik özgürlüğün kaybedildiğini, Avrupa Birliği'nden uzaklaşıldığını belirterek şöyle demiş. Bunun ekonomiye de yansımaları olacak. İki yönden de durum çok acil. Düzeltmek için çok az vaktimiz kaldı diyor. Perakende günleri 2016'da da konuşmacı olarak katılıp Cumhuriyet'in sorularını da cevaplamış. Son dönemde basına yönelik baskıların ekonomiye yansımaları iyi olmayacak. Siyasi kurumlar ekonomiye etkiliyor. Zaten ekonomi zayıf. Giderek siyaseti de zayıflatıp, sivil toplumu zayıflatıp, yargıyı zayıflattıkça bunun dönüşümü yok, dönüşü yok demiş. Çok önemli aslında söyledikleri. Ee, bu arada bir önemli şey de gerçekten şaşırtıcı bir şey Mardin Eş Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk 21 Kasım'da gözaltına alınmıştı şimdi tutuklanmış olağanüstü hal kapsamında çıkan yani bir cevap gibi aslında Avrupa Birliği'ne okumakta da mümkün bunu kanun hükmünde kararnameyle görevden alınmıştı 19'da kalkan uçakla İstanbul'a getirilmiş. Hangi cezaevine gönderileceği açıklanmıyor. Neden? Güvenlik gerekçesiyle. Evet. Ayhan Bilgen de HDP Parti Sözcüsü Ahmet Türk'ün yaptığı açıklamaları paylaşmış. Türk'ün ifadeleri şöyle. Ben içeri girmişim, girmemişim. Ne olacak ki? Mesele bu kan nasıl duracak? O nasıl çözülecek? Bu kan, bu kan nasıl duracak? Barış için elimizi değil gövdemizi taşın altına koyarız. Aldatmaya kalkmayın, ipe un sermeyin. Dürüst olursanız bu barış gerçekleşir. Diyarbakır cezaevinde kimsenin hayal edemeyeceği işkencelerle karşı karşıya kaldık. Ama inanın kimseye nefretle bakmadık. Tüm halkların özgürleşme mücadelesini yürütüyoruz. Kürtler özgürleşmeden hiçbir halk özgürleşmez demiş. Tarık Ziya Bey de, Tarık Ziya ikinci de şey de diye yazmıştı. Ahmet Türk... Hukuka bağlı, tutarlı, yaptığı her işte özenli davranan, zarif ve saygıdeğer bir Kürt aristokratıdır. Ve 40, 40 küsur yıldan beri siyasette, 43 yıldır, 74 yaşında ve ciddi bir kalp rahatsızlığı var. Halk arasında kalp bilgi olarak tabir edilen <gülüyor> pacemakerlarla yaşamını sürdürüyor. Ağır gözaltı ve cezaevi koşulları normal yaşamını sürdürmesi için elverişli değildir. Bu gerçeğin bilinmesine karşın gözaltına alınması ve hakkında 5 gün tecrit kararı verilmesi hem hukuksuz hem de gayri insaniyidir diye yazmıştı. Bu daha tutuklanmasından evet. önce halkın özgür irade şöyle bitiyor. Yani e, AKP hükümeti Kürt belediyelerine kayyım atamakla milli şef döneminin parti devlet birliğini kurmanın gere gereğini yapıyor. Bir de umumi müfettişlik kurabilirse... 1930'ların milli şeflik dönemini yeniden ve eksiksiz olarak ihya etmiş yani canlandırmış olacak ama bu 2016'da gerçekleşmesi mümkün olmayan bir hayaldir. AKP'nin tek partili milli reislik sevdası mutlaka kursağında kalacak. Ahmet Türk ve arkadaşları da mutlaka aklanacak ve Kürt halkının iradesiyle hem mecliste hem de belediyelerdeki görevlerine döneceklerdir. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın diyor. Deniz Baykal da zaten benzer şeyler söylemiş Ahmet Türk'ün desteği ve katkısıyla Türkiye'de terörü silahı ortadan Kaldırırız demiş Eşini ziyaret etmiş Evine gitmiş Mülkiye Türk konuşmuş 36 yıl geçti bazı olaylar devam ediyor demiş 12 Eylül'den Ve işte böyle Yurttaştan yurttaşa çağrı ile bitirebiliriz benim de itirazım var şeklinde yurttaş girişimi tarafından başlatılan kampanyanın çağrı metninde ne darbe ne vesayet ne diktatör ne terör huzur içinde özgür yaşamak istiyoruz ifadeleri yer aldı ve bu 19 Kasım 2016'da yayınlandı bu toprakların ortak sahibi olan bizler Aday, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ya da başka partilere oy veren Türk, Kürt, Ermeni, Yahudi, Rum, Laz, Süryani, Müslüman, Hristiyan, Sünni, Alevi, Arap inançlı inançsız bütün yurttaşlar barış ve huzur içinde yaşayabileceğimiz bir ülke istiyoruz. İsterseniz bu metinden birkaç cümleyi isterseniz de kendi itirazınızı 140 karakterle benim de itirazım var hashtag ile etiketiyle hashtag, etiketiyle paylaştığınız zaman daha fazla insana duyurabiliyorsunuz bu çağrıyı. Yurttaşın Hepimizin itirazını milyonlara ulaşabilmesi için yaratıcı bir katkı verin aynı zamanda metin içerisinde de. Benim de itirazımvar.com adresinden de yazılı ve sesli olarak yayınlanan metnin tamamını da görebiliyorsunuz. Dün itibariyle gelen rakamlara göre 9 milyonu aşkın bir paylaşım yapılmış. Benim de itirazım var etiketiyle sosyal medya üzerinden. Muazzam bir rakam bu. Evet enteresan baya enteresan günler görüyoruz Çinlilerin dediği gibi de sonra affedilen bir madde olduğu gibi enteresan günlerde çağlarda yaşasın. Evet. Yıllarda da. Açık gastre. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Merhaba. Günaydın Sezin Hanım. Sizin, beni gene <gülüyor> bitirdin. Tamam oldu. Kabul ediyorum oldu. Ya. Hanım hanım tamam, tamam. oldu. O. Oldu ya babaanne falan anneanne demedi. Estağfurullah canım. O kadar da değil. Oldu. Sezin Te teyze. Teyze demez. Sezin teyze. Bunlar barbili <gülüyor> <söyleyeyim> mi? Abla. <gülüyor> Evet, çok yoğun bir gündem var aslında. Evet, aynen öyle. Yani, Yo yoğun da yani hani iyi anlamda yoğun olsa içim yanmayacak da. <gülüyor> evet, yani bir yanda bütün hafta boyunca Donald Trump'ın yeni seçici geçiş dönemi insanları ile evet. beraber... Son olarak şeyi de ekleyeyim de... öyle verdik diyeceksiniz zannettim ya. <gülüyor> Yok. Dehşet verici şeyler var ve özellikle de küresel iklim değişikliği, yani iklim krizi Aynı, açısından aynen, aynen. ateşi yani benzinle döküyor ateşin üzerine. Ama evet. bir de dünkü haberi de söyleyeyim, öyle geçelim. Bir bu şeyin Oxfam'ın verdiği 67 kişiden birini de Ticaret Bakanı yapmaya karar vermiş. Wilbur Ross diye çok zengin adamların 78 yaşında New Yorklu bir milyarder. Evet. W.L. Ross and Company'nin iflas eden şirketleri satın alan biri. Evet. Onu da getiriyormuş kabine Hayırlı olsun diyelim. Yani şimdiye kadar kabineye ismi belli olanların zaten özelliği birinci özelliği yani ekonomik olan değil ben daha politik siyasi konularda olanlardan bahsediyorum. Hepsinin özelliği İslam'dan nefret ediyor olmaları Müslümanlardan. Gerçekten yani İslamofobik sayılacak derecede Müslümanlarla sorunları var. Yani temel olarak bu dinde bir ciddi şey vardı. Problem vardır. Bu adamlar ıslah olmaz e, kafa yapısında tipler. Ha bunun e, tabi Amerika içindeki e, yansımaları göçmenlere bir kere uygulanacak politikalarda muhakkak olacak. Ki sızdırılan bir göçmen e, yasa tutsal katlağından bahsediyordu dün e, The Hill diye bir internet sitesi var Washington Hı. haberleri yapan. Evet. E, ve orada e, neredeyse artık trafik cezası dahi alan. ...göçmen veya da işte daha doğrusu... ...güçmen evet. statüsü alamamış... E, ...herhangi bir şekilde mesela Amerika'da okuyorsunuz... E, veya da işte Amerika'da bir şekilde bulunuyorsunuz... ...uzun soluklu veya kısa vesaire neyse... E, ...en ufak cezanızda dahi... ...yani işte ki Amerika'da yaşamış olanlar bilirler... ...yani, yani polis birdenbire en ufak bir şeyde... ...bizden arkanızda biçip... E, ...yani mesela durmayabilirsiniz işte şey anlamayabilirsiniz arkanıza takıldığını şudur budur bilmem ne yani orada birden başınız belaya çok kolay girebilir hatta siyahsanız yani. öldürülürsünüz de <gülüyor> öyle, öyle çok kolay evet, oldu evet, damardan girdi yani bir de o, o bölümü var şimdi, şimdi bu en ufak e, cezalarda dahi e, sınır şey edilme gibi durumlar geliyor bir kere e, orada e, şey olarak e, göçmen statüsüne yani. Amerikan vatandaşı daha doğrusu da almamış insanlara diyelim Bir de Amerikan vatandaşlarına da tabi başka ciddi sorunlar var. Mesela işte Amerikan Başsavcısı, Adalet Bakanı yani konumunda olacak kişi, çok ciddi ırkçılıkla ilgili hikayeleri var. Mesela işte bir insan hakları savunucusuna beyaz, sen ırkının yüz karasısın. Yani siyahların hakkını savunduğun için demiş biri. Dolayısıyla işte yani Türkiye'de e, tabi Trump bu özellikleri göz araya edilip çok bir sevindiliyor ama dediğim ben de işte P24'te bir seri halinde yazdım. Hı -hı. Biraz da konuştuk. Hakikaten yani e, hiç belli olmaz. Türkiye'den evet. bire Ankara karşısında bir eli maşalı başka bir Model bulabilir yani evet. ve Obama günlerini Merkel günlerini Merkel'in de karşısına şimdi Martin Schulz gibi Avrupa Birliği'nin bir ağır topu Bir rakip çıkıyor Merkel'in de hiç öyle koltuğu durumu sağlam Bir e, sosyal demokratlar Bir Yeşil Sosyal Demokrat Koalisyonu ben 2007'de Almanya'da çok uzak görmüyorum açıkçası Martin Schulz'un sahaya inmesiyle. Avrupa Birliği'ndeki bu en üst düzey görevini boşuna bırakmaz çünkü Schulz. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bakalım yani Türkiye'nin dış politikasında bir kere ilginç günler var. Bir ne olduğunu öğrenebilse daha iyi yorum yapabiliriz ama artık ne olduğunu da tam anlayamıyoruz. Bir şeyler oluyor mesela Suriye'de, saldırılar oluyor vesaire evet, şimdi falan. Şimdi oraya geçelim birazcık. Bin tane değişik değişik şey oluyor. Şimdi yani o konuda bir yayın yasağı da getiriliyor. Rusya'nın durumunun Ukrayna'daki durumundan Türkiye daha kötü bir duruma çok kısa zamanda gelmiş durumda. Yani işte Rusya biz orada savaş, asker göndermiyoruz falan filan diyordu. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Yani Suriye ile ilgili oradan buradan e, işte yapılan e, sızdırma bir anlamda haberler şu bu bir de şey var yani e, basına servis edilen haberler var. Ki onda da yani bir gerçeğin kırıntı tanesi de var mı çekirdeği var mı onu da bilmiyoruz. <gülüyor> Dolayısıyla bence en kötü şey aslında Ankara'nın kendine yaptığı. Çünkü bir süre sonra bu kadar habersizlik, bu kadar bilgisizlik idare edilemez hale gelebilir. Ve Türkiye'de işte fısıltı gazetesi olayı, o bütün kulaktan kulağa fısıldama olayı, çok güçlü ve çok tarihi kökenleri olan bir şey. Bunu da e, aslında Şerif Mardin'in zamanında mahalle baskısı kavramıyla ortaya attığı buydu. E, işte şeyde iddia ve terakki bile bundan korkardı diye. Tabanda kontrol edilemeyecek hareketlerin, bir takım işte dedikodularla bir takım söylentilerle yayılan işte gelinen galeyanların hani bizim o linç kültürü olarak bildiğimiz vesaire bunların aslında kapısı aralanıyor evet yani ve çok karmaşık korktuysa. evet yani çok karmaşık bir durum var çünkü mesela Suriye rejimi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı dünkü açıklamada Suriye rejimi Elbap'ta Türk askerini havadan saldırdı 3 şehit 10 yaralı diyor Ondan sonra Fırat Kalkanı Harekatı'nda hemen arkasından bir başka haber geldi. <gülüyor> o da 7 e, asker daha yaralandı ve Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildiler diyor. Akşam saatlerinde bu sabah da önce sonra akşam saatlerinde de Genelkurmay'dan <gülüyor> bir açıklama geldi. Fırat Kalkanı Harekatı'nda DAEŞ ya da DAEŞ ya da IŞİD tarafından atılan bir havan mermisinin askerlerimizin bulunduğu bir ZPT'nin yanına düşmesi. Ne demek bilmiyorum ZPT. Zırhlı personel taşıyıcı. Hı. Tamam. Onun yanına düşmesi sonucu 7 personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır diyor. Yani tam bir kontrolsüzlük ve habersizlik, belirsizlik var. Yani sadece şehit askerlerinin kimlikleri belli oldu diye işte şeyleri, isimleri veriliyor. Yani Piyade Uzman Çavuş Melih Özcan ve Üsteğmen Zafer Er öbür üçüncün adını da göremedim şimdi <gülüyor> ha, çavuş Erdal Bolat Asubay, çavuş. Fakat böylesine vahim bir durum savaşın resmen içinde olduğumuz fakat bunun hiç sözünün bile edilmediği zaten hükümete bağlı medya tarafından yok sayıldığı bir tuhaf durumla karşı karşıyayız yakın. evet Yani oradan da Avrupa parlamentosundaki son derece ağırlıklı önemli kararında yok sayılmasına dair çok sayıda kıymet harbiyesinin olmadığı yok sayılması zaten onlarla sıkı fıkı değildik diye çok ciddi sayılamayacak eleştiriler geliyor bir de. Yani önce bu Suriye'deki işte çatışma halleri, savaş durumu, işte Rusya'nın işte Ukrayna'ya girdiğinde ve oradaki askeri olmadığı iddiasıyla ve ondan sonra Kargo 200 diye asker cenazelerinin taşındığı kargo yani şeyinin uçakları ve şeylerinin kamyonlarının geçtiği işte tespit ediliyordu AGIT tarafından varlığı tespit ediliyordu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından ve işte herhalde yani nasıl askeriniz yok gibi de süre eee sorular yöneltiliyordu. Ve aynı zamanda Rusya'nın kentinde sivil toplum örgütleri asker ailelerinden işte bilgiler alarak vesaire bunları gündeme getiriyordu. Ee, fakat Türkiye'de neredeyse çok kısa bir süreçte yani hala işte kurumsal olarak TSK asker cenazesi saklayacak, varlığını saklayacak noktada değil. Türkiye'de aileler de bu noktada değiller ama nereye gittiğimizi bilemiyoruz. Ee, bir kere şey, yani Suriye konusunda, Orta Doğu konusunda ben çok fazla yorum yapan biri değilim. Benim uzmanlık alanım değil ama benim takip edebildiğim kadarıyla Türkiye neredeyse herkesle sahada olan çatışma içinde da bir şekilde bir zıtlaşma içinde. Bu da çok tuhaf bir durum. Dolayısıyla işte bu şey konusunda mesela Rus yanının uçağının düşürüldüğü yıl dönümünde Türkiye'nin işte bir saldırıya uğradığı Suriye Ee, hava kuvvetleri tarafından yani Suriye rejimi, Esad rejimi tarafından iddia edildi. Bunu Türkiye'nin kendisi doğruladığı söylendi. Ondan sonra bu en büyük dünyadaki gazetelerde işte Washington Post'a şurada burada teyit etmeden haber yayınlanmayacak yerlerde yayınlandı. E ondan sonra da e, bizden bizdenbire işte Suriye'de bir, yakın, bir takım rejime yakın kaynakların bizim hiç alakamız yok böyle bir şey olmadı. TK yalan söylüyor dedi iddia İşte böyle bir ortam hakikaten bir yandan dediğim gibi benim çeşitli kaynaklardan bakabileyim yani sahada kim varsa herkesle çatışılıyor gibi bir şey var. Şimdi bu ne kadar doğru? IŞİD'le çatışılıyor, i̇şte YPG'le çatışılıyor, rejimle çatışılıyor yani gibi böyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Bu doğru mu ben bilemiyorum. Evet. Ve bunu teyit ettirmemizin ilgisi Zaten Suriye'den haber almak zor bir şeydi ama bu Türkiye'nin de filtrelerle, e, tuhaflıklarla böyle yaptığı böyle iyice opak hale getirmesi bence kendi bildiği dalın kesilmesi. Evet yani büyük bir kontrolsüzlük ha, hakim gibi gözüküyor duruma. E, yani Rusya dışişlerinden yapılan resmi açıklamada da Zahar yaptığı açıklamayı da biraz önce okuduk. Türkiye ile ilişkilerin eski haline dönmesi zaman alacak demiş ve ilişkileri bozmanın yani istek olsa da bu zaman alacak diyor Rus tarafında. Zira ilişkileri bozmanın çok kolay onları yeniden kurmanınsa çok zor olduğunu pek çok kez söyledik diye oldukça mağrur bir açıklama var Rusya'dan da. E tabi aynı zamanda işte Türkiye gereken dersi aldı gibi de. Yani evet. tam gereken dersi aldı evet. diyor evet. Manidar da bir laf etmiş ya yani ne olduğunu bilemiyoruz. Ama şu bir gerçek ki Rusya çok planlı programla hareket eden bir devlet. Rusya'yı ben uzun zaman çalıştım o konuda güvenli olarak yani kendime güvenerek konuşabilirim. Ee, Rusya evet otoriter bir devlet ama zeki bir otoriter devlet ve çok eğitimli bir kadrosu var. Kremlin hiçbir şeyi öyle boş laf olsun böyle gelsin diye yapmıyor. Bir takım Mark Galeotti gibi e, çok saygı duyduğum Rusya uzmanları bunu sorguluyorlar. Kremlin bu kadar zekiyse niye halkı bu durumda işte giderek ekonomisi kötülüyor vesaire vesaire. Ama ne olursa olsun Rusya'nın bir devlet anlayışı çok güçlü ve Türkiye'de biz bunu göremiyoruz. İşte Türkiye'de e, yani şu an mesela Kremlin'e elçisi söyleyeyim. Eee kremlin sözcüsü, Putin'in sözcüsü, Peskov bir Türkolog'dur. Çok uzun yıllar Türkiye üzerine vesaire çalışmıştır. Ana dili gibi konuşur Türkçe'yi. Böyle kişiler yok bizde. Biz böyle atıp tutuyoruz Şangay İşbirliği Teşkilatı vesaire falan ama Rusça, Çince konuşan kaç kişi var Allah aşkına Ankara'da? Bu ülkelerin kültürlerini, doğru düzgünü hazmetmiş, tarihlerini hatmetmiş kaç kişi var? Biz ne, neden bahsediyoruz? ya yani Yeni yeni Arapça konuşan yeni yeni işte bir, iki dili konuşan insanlık olmaya başladı. Dışişlerinin elbette çok büyük bir geleneği var. Ben düşünsemiyorum. Gerçekten yani bu e, burun kıvırmak değil ama birçok konuda e, uzmanlaşma ve eğitim konusunda çok daha iyi olabilir de Türkiye ve bu açığı kapatırken şimdi zaten bambaşka bir noktaya gittik. Yani e, Bir gün Şengay İşbirliği, bir gün o, bir gün bu. Da Aynı dış, günü... Dışişleri Bakanı'nın da mesela çok bana gayri ciddi göründüğü yaptığı açıklama Avrupa Parlamentosu'na karşı <gülüyor> Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu halkımızın yorumlarına baktık hiç umrunda değil diyor. Yani bu bir, bir Dışişleri bir kere, Başkanlığından ben... böyle bir şey ee... söylenebilir mi yani? Benim son güvendiğim anketlere ben baktım da çünkü o halden sonra ben güvenilir bir anket yapılamayacağını artık Türkiye'de siyasi konularda düşünüyorum. Hep de şunu söylüyorum, Açık Radyo'da da bunu e, yinelemiştim. Kapınızda şu an birisi çaldı, bir anketör geldi ve size bir takım siyasi sorular sordu veya telefon etti biri. Siz buna cevap verir misiniz? Ben cevap vermem. Siyaset bilinciyim, e, olmaya çalışıyorum diyelim ama ben yapmam veya yalan söylüyorum. Çünkü korkarım. Yani bunu... Türkiye'deki insanların yüzde kaçı şu an doğru fikirlerini söyleyebilir bu ortamda? Can veriyor bu, ben verir, bu daima veriyor. Sorun Kim istiyorsan. sorarsa Yani zaten bir kere işte Türkiye'de örneklemlerde kamuoyu araştırmalarında yapılan kullanılan şeylerde, yöntemlerde çoğunda ya yani para tuzağı eee şeylerle, anketlerle gerçekten işin metodolojisine uygun paneller arasın. Zaten makas var. Evet, o kısmı ee, unutmayalım yani. Para tuzağı, para tuzağı değil de ufak hediyelerle, ufak e, promosyonlarla beraber gelmezseniz ben o cevabı siz, onu verebilmem pek <gülüyor> mümkün değil benim o Hayır, var. şeyi söylüyorum. Bir de yani bu büyük bir endüstri haline gelir. Türkiye'de. Çünkü devamlı kamuoyu işte, milli yarayla yatıp kalktığımız için işte ne düşünüyor halk falan filan gibi. Ama bir kere zaten yani dünyada kamuoyu araştırmalarının son zamanlarda sürekli yanıldığı bir ortamdayız. Ee, zaten demokratik ülkelerde bir de ciddi sorunlar var ama Türkiye'ye geldiğimizde bence kamuoyu araştırmalarına bir Hı, diye bir şüpheyle bakmak lazım. Ama benim güvendiğim örneklemine e, metodolojisine ve aynı zamanda o hal öncesi yapılmış bütün kamuoyu araştırmalarının birkaç tanesinde Avrupa Birliği'ne desteğin yükseldiğini yükseliş trendinde olduğunu işte bütün Türkiye'nin içindeki çalkantılara karşı çünkü kamuoyunda bir sağduğuyla e, Avrupa Birliği üyeliğine destek olduğunu ben gözlemiştim hı hı. şimdi de ben e, 60'ların üzerinden bahsediyorum 70'lere yakın desteklerden bahsediyorum Evet. Öyle basit de destekler değil. Bunlar birkaç ay içinde birdenbire e, çok büyük bir tepe taklak bir aydınlanmayla olduysa ki bunu da zannetmiyorum tam tersi istikrarsızlık ve e, özellikle ekonomiyle ilgili sorunlar arttıkça Avrupa Birliği bir e, istikrar çıtası bir anlamda e, şeyi olarak e, sağlayacak bir kriter bir kıstas sağlayacak bir, bir şey olarak. Ee, insanların kafasında bence tam tersi daha da güçlenebilir. Ve rakamlardan kimse bahsetmiyor. Halkımız böyle istedi, idam istiyor, onu istiyor, bunu istiyor deniyor ama biz rakamları görmüyoruz. Bu, bu da bence düşündürücü. Şu var Avrupa Birliği ile ilgili Avrupa Parlamentosu'nun bu tavsiye kararı tabii ki hemen e, filyata dökülecek bir durum değil. E, ama çok ciddi bir çoğunluk e, bir kere bu kararı e, destek verdi. Yani mücakerelerin dondurulması kararına. Evet, %76 evet. muazzam bir karar yani. Ya, geri kalanında zaten e, aşırı sağ oylar var. Mesela o şeyler reddedenler arasında. Onlar tamamen zaten bitirilmesini istiyor Türkiye'de her şeyin. Dolayısıyla zaten onlar da reddederek Türkiye'nin e, yüz hürmetine böyle bir e, çıkışta bulunmuyorlar. %6 zaten toplam e, hayır oyu da. Evet yani dolayısıyla yani büyük bir çoğunluk Artık yani neredeyse parlamentonun tamamının onay verdiği bir evet. durumdan bahsediyoruz. Çok delili bir karar yazmaya çalışmışlar. Yani tavsiye yazmaya çalışmışlar. O hal bittiği zaman müzakerelerin tekrar başlatılması ve aynı zamanda işte vizeden, vize serbestlisinden bahsediliyor. Ki bu arada vize serbestisi işte çok yakınlaştığına dair Türkiye'nin ve birazcık çaba gösterse aslında olabileceğine dair de imalar da var. Ki Ukrayna'ya bu arada dün vize kaldırıldı. Ukrayna bir savaş ülkesi, bir fakirlik ülkesi ve Türkiye'de yapabilirdi bunu bir serbestçisini. Hiç bir hayal mayal falan filan değildi. Ucuna kadar geldik. Türkiye e, son noktada işte caydığı için bir takım tuhaflıklar yaptığı için olmadı bu iş. Çok açık söylüyorum. Hı hı. Böyle yani. E, hiç öyle yani ben de Avrupa bir taraftarı falan filan romantizmi idealinde olan bir insanda değilim. Artık değilim. Belki 20'li yaşlarda öyle olmuş olabilirim ama artık değilim. yani Dolayısıyla evet bu bir tavsiye kararı ama bunun ciddi bir ahlaki bir psikolojik etkisi olacaktır. Şöyle olacaktır bir kere ekonomik konumuz. Ben bankada birikimleri böyle büyük şeyleri olan bir insan olduğum için olmadığımdan dolayı fazla ekonomik konularıyla ilgilenmiyorum ama. Türkiye'nin hakikaten başını belaya sokacak konulardan bir tanesi bu. Yatırım yapmak bir Türkiye'ye giderek riskli ve son ucu belirsiz bir hale geliyor. Sermaye kontrolünden dahi bahsedildi dün. Olmayacak diye bahsedildi ama sonunda lafı geçmeye başladı. Sermaye kontrolü de nedir? Size yani yurt dışına göndereceğiniz paraların vesairenin her şeyin kontrole girmesi, gönderememeniz edememeniz. Bir zamanlar babam anlatıyordu. 70'lerdeki ayakkabısının içine döviz saklayarak yurt dışına gitmek gibi evet. noktalar falan Hı. gelmek bilmiyorum. Olur mu artık? Ama sonuçta bunun lafı dahi geçti. Bir psikolojik etki böyle olacaktır ekonomik olarak vesaire. Bir de tabii ki ekonomik onun e, dışında politik etkiler olacaktır. E, bir kere Avrupa Birliği e, kurumları yani devletleri parlamentodanın e, bu, bu kadar ezici çoğunlukla bir karar almasından muhakkak etkilenecekler. e Merkel e, Almanya'da şu an aslında hep nazi, sembolleri falan filan e, Türkiye'de basında temsil edilen kişi en çok Türkiye ile ilgili e, çaba gösteren ve e, müzakerelerin durmaması için e, veya da işte iplerin kopmaması için e, çok fazla Türkiye'nin eleştirilmesi üstüne gidilmemesi için çaba gösteren politikacı. E şimdi onun zaten 2007'de e, 2017'de e, Almanya'da seçimlere gidiyoruz. Seçimlerin olduğu bir süreç olacak. Zaten kendisi orada Tekrar şansölye olabilecek mi acaba? E, dolayısıyla bu e, O Türkiye ile ilgili politikaların eğer böyle giderse ki Aralık ayında işte ilk bunun sınavı var o hal kaldırılmazsa işte bu fütursuz tutuklamalar baskılar vesaire devam ederse yazarlara çizerlere ve aynı zamanda seçilmiş politikacılara, Evet. Ee, bu e, durumda da e, bunun e, Avrupa Parlamiyet'in bu tavsiyesinin yansımalarını muhakkak görürüz diye düşünüyorum. Yani sonsuz değil Türkiye'nin kredisi. E, kapıları açarız, mültecileri göndeririz. Ne kadar bence gerçekçi bilemiyorum Türkiye bunu yapabilir mi gerçekten? Yani biz, biz şu an işte Suriyelileri, misafiri çok seviyoruz. Bağrımıza bastık. Onlar bizim akrabamız, canımız dedik. Ondan sonra hadi hurra gidin sizin kardeşim botlarla boğulun falan gibi böyle bir şeyi... Haysa Türkiye'nin bir devlet olarak dünya yüzünde ciddiyet kalır mı? Da kalır ben bilemiyorum Yalnız yani değil Bir de etik açıdan da böyle bir şey düşünün, söylenebilir etik mi? Etik olsa e, kusura bakmayın Suriyeliler def olsun diye hashtagler açılmaz. Bir takım işte resmi kaynaklara sempati duyan yani iktidara yakın çevreler tarafından hazırlandığı belli olan bir takım ben şeyler gördüm. Aç kapıları gitsin 3 milyon Suriyeli falan gibi şeyler var yani. Şimdi bu hakikaten e, etik değil ve maalesef bu konuda bir kamuoyu da var yani Türkiye'de tabii bu arada. Kamuoyu, araştırmalar, araştırmalar Gene benim gördüğüm araştırmalarda da o hal öncesi. Bu fikri kapıları açalım gitsin Suriyeliler gibi bir de bir şey var yani eğilim var. Ama bunu Türkiye eğer bir devlet olarak yaparsa e, yani o zaman zaten Türkiye'de bir saygı vesaire kalmaz yani. Üç milyon Suriyeli'ye kapısını açmışlar kamplar kurmuş falan filan söylemi diye herhalde bir daha kimse devlet erkanından ağzına alamaz. Alırsa da zaten dönüp de bakan olmaz. Evet şeyde de yani ekonomi bakanının bu ikinci uzatmadan sonra ben o hal istemiyorum kardeşim diyen ekonomi bakanın Nihat Zeybekçinin söyledikleri de önemli. Binali Yıldırım'ın da e, ikinci defa hatta üçüncü defa konuştuğunda şey var e, dolar yorumu bu yükselmesi karşısında e, ayakta tepe taklak olur falan demişti. Fren yapmaya kalkarsanız tepe taklak lafından sonra ayakta kalmaya çalışacağız demesi ve bundan sonra devlet sözleşmelerinin Türk lirasıyla yapılacağını açıklaması da ilginç. Ve önemli şeyler en önemlisi de tabii Ahmet Türk'ün de tutuklanıyor olması. Türk tarihinin yani yani 43 evet. yıllık bir siyasetçinin ağır sağ sağduyusuyla tanınan çok saygın bir siyasetçinin eş belediye başkanı iken üstelik belediye başkanlığından alınıp tutuklanması da çok artırıcı güven artırıcı sayılmaz. Tabii, işte, tabii ki Ahmet Türk tabii ki ya yani nasıl anlasayım şimdi yani bir 12 Eylül döneminin işte Diyarbakır Cezaevi'nde yaşamış benim anlatmaktan yani utanacağım işkencelerden geçmiş, öyle sıkıntıları yaşamış bir politikacı. Herhangi bir isim değil. Ee, ve artık 75 yaşına gelmiş, kalp hastası bu kişinin artık bu yaşta bir insanın ve altı defa milletvekilliği yapmış bir insanın ki aynı zamanda CHP'de de yaptı. CHP'den aday oluyordu vesaire. Yani Türkiye siyasetinin bu anlamda farklı yerlerinde de olmuş birinin işte Deniz Baykal da kalktı gitti işte düşünün artık evet. uçakla ailesine ziyarete madine. Şimdi yani böyle bir kişiliğin tutuklarını lanması e, hakikaten bir mantığa hiçbir şeye hisme, hizmet edecek değil. E, ne yapmayalım olduğuna çalışılıyorsa çok bu akılları kimler veriyorsa e, çok büyük kötülükler yapıyorlar. Evet de, yani yapıyorlar. belki sadece Ahmet e, Türk'le de sınırlamamak lazım. Yani e, bu son derece önemli olmakla beraber ona ilaveten de mesela Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Baran İlhan'ın, Artuklu Belediye Eş Başkanı Emin Irmağan, işte Sağlık Daire Başkanı Hüseyin Falay'ın, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Yunus Öztürk'ün, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Doğan Angay'ın, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ali Am Amak'ın, Belediye Çalışanları Şeyh şimdi ve Sultan Bingöl'ün, Artuklu Belediye Başkan Yardımcıları, belediye evet, yardımcıları İsmet Birtek ve Mehmet Yıldırım'ın Mezopotamya Hukukçular Derneği Mahalletin Şube Eş Başkanı Seher Acar'ın ve MHD üyeleri Mahmut Bingöl Feyzi Atsız ve Ziya Bağ'ının da gözaltına alındığını da önemli söylememiz lazım. Bu müthiş bir şey yani. Bu zaten 5000'e yakın HDP veya BDP, e, DBP pardon e, üyesinin e, tutuklanması söz konusu. Bu zaten bir e, siyasi tablo olarak korkunç bir takım. E, onun ötesinde ama işte yani bardağı taşıran damlalar olarak Türk sorunu psikolojisinden bakınca Ahmet Türk çok sembol değil. Iş. Evet. E, normalde işte herhangi bir şekilde HDP'yi, e, DBP'yi desteklemeyenlerin de içini yakacak bir isim Bu açıdan ben o vurguyu yaptım Bir de tabi işte yaşlıya saygı Ve evet, işte ömür boyu, yaşını almış insana Önlü boyu da pek yok ortada ama yani tutuklananların falan Genel olarak duruma baktığımızda evet. Ama onun ötesinde işte Aynı zamanda Diyarbakır cezaevi Tabii ki o 1980'ler Tabi 1990'lar Gene Ahmet Türk'ün tutuklandığı zaman Çok sembol zamanlar Ve onlar ne oldu O zamanlarda Ahmet ...tutuklandığında Türkiye'nin başı göğe ermedi... ...tam tersi... E, ...terör her zaman katlanarak arttı... E, ...onun için Baykal gibi bir isim de... ...kalkıp da hemen e, ailesini ziyarete gidiyor... ...en azından e, bu pencere... Hani ...ben e, bütün vicdandı vesaireydi... ...şuydu barış... ...bütün bu pencereleri bıraktım... Hani ...çok pragmatik bir pencereden bakanların dahi... ...bir sarsılması lazım... ...oluyor mu ben bilemiyorum... Ee, tabii ki şu an olmuyor gibi gözüküyor ama dün de mesela ben Avrupa Birliği falan konusunda da hiçbir kadar takmıyoruz etmiyoruz falan filan lafların çok gerçek olduğunu düşünmüyorum dün Anadolu Ajansı'nın sadece haber akışına bakarsak büyük bir kafa karışıklığı bir şey vardı bir Avrupa e, kentlerinde insanlar hava e, kirliliğinden ölüyor falan diye ki bunun herhalde doğru olmadığını Avrupa'da herhangi bir şekilde yolu düşmüş olanlar biliyorlardır. Türkiye'deki hava gürliliğiyle Avrupa'daki hava gürliliğini evet. karşılaştırmayalım. Ama neyse hani bunu da geçtim. Aynı zamanda işte Türkiye şeyden Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye destekçi Terörle mücadele konusunda falan gibi de haberler var. yani Dolayısıyla bir sarkaç bir o taraftan bir o tarafa gidiyor. Ve hiç bu kadar umursamıyoruz, etmiyoruz değil. Türkiye'nin bir kere e, yeni zenginleşen kesimlerinin cepleri yanıyor artık. Bizim yok yani. Bizim yanamıyor. Çünkü yok para ortada ama. Şey... <gülüyor> evet yani şey. Sonuçta, evet. doların yükselmesiydi bilmem neydi. Ve aynı zamanda işte şey ticaretin %60'ını. 60'dan fazlası Avrupa Birliği yapan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani idam seyredip domates mi yiyecek insanlar ne yapacaklar yani? Evet yani şey de var. Ha, hayır. A, a, a, yani Ahmet Türk'ün e, özellikle de bir başka önemli niteliğini e, daima silahlı mücadeleye PKK'ya falan da karşı olması ve bunu tutarlı bir şekilde söylemesini de bahsediyor eklemek lazım. Yani bu çok sembolik. Bu anlamda da sembolik. Bir de e, genç e, Kürt e, siyasetçilerin önde geleni Demirtaş'ın da apar topar tutuklanması ve e, şeyin bu Catch 22 e, meşhur romanını Joseph Heller'ın hatırlatacak şekilde artık 3 sayfalık mektubunun 1,5 satıra indirilerek sansürlenip gönderilmesi gibi absürt ötesi durumlara geçildiğini de eklemek lazım. Evet işte el yazısıyla da bir soru önergesi göndermiş. Hala milletvekili olarak ben işte bu soruları soruyorum gibi Demirtaş <gülüyor> ee, ve Ahmet Türk'le de ilgili zamanın sonuna gelirken tabii son şunu söyleyeyim. Ee, Diyarbakır cezaevinde o ya yani insanlık dışı şeyleri yaşayıp işkenceleri görüp bir tek acı söz ağzından çıkmamış birinden bahsediyoruz. Yani Evet. Yani Kürt meselesi herkesten nefret ediyorsunuz falan filan diyen böyle insanların bile bunu bir düşünmesini isterim ne demek onları yaşamak. Ee, ve ondan sonra hiç kötü bir şey söylememek Ve tabii bu arada son şunu da söyleyeyim. Kolombiya'da haftaya belki bahsederiz. Hı. Barış anlaşması tekrardan imzalandı. i̇mzalandı yani evet. referandumdan sonra işte sallantıya giren e, an, anlaşma bir anlamda revize edildi ve dün tekrar o kurşundan kalemlerle, kurşundan yapılmış kalemlerle imzalandı. Ee, ve her savaş bir yenilikdir dedi Kolombiya Devlet Başkanı Santos. Ee, ve bundan sonra işte e, parç lideri Timoshenko da e, bundan sonra e, hiçbir e, gencimiz ölmeyecek e, diye gene işte bundan sonra sadece e, Kolombiyalıların ellerinde hiçbir silah değil, sadece sözleri olacak ki bu kadar yoğun silahlanmış bir ülkeden bahsediyoruz bu sözlerin orada duyuluyor olması ...Türk Kolombiya'nın barışında ısrar edip... ...sonunda gene anlaşmayı imzalaması... ...referanduma rağmen... ...ve Türkiye'de aynı gün Ahmet Türk'ün... ...kullanması... Evet, ...bunu artık bilimcilerimizin yorumuna bırakıyorum... ...evet 48 milyon... ...nüfuslu çok büyük bir ülke aslında... Ee, ...yarım yüzyıldan fazla sürmüş... ...260 bin en az... E, ...hayatını kaybetmiş... ...ve 6 milyondan fazla insan da... ...yerinden yurdundan olup... ...sersefil olmuştu... Ama bunu gene de ısrar edip kuruyorlar. Yani bize Nobel barış ödülü değil, barış lazım diyenler kazanacak gibi gözüküyor. Çok önemli evet. Peki evet. burada bitirelim bu devamını tabii konuşmaya çalışacağız. Tabii daha çok konuşacak şey var hem Kolombiya Barışı'nı haftaya konuşuruz hem Şangay İşbirliği bu teşkilatın hep bir konuşalım ya Biz bilmiyoruz evet. bunu birisi sekizli bir kere sekizli bunlar hiç sekizli diğer yok beşli diyoruz altılı diyoruz ne olduğunu tamam anlamıyoruz falan filan böyle ama girelim. Bir tane böyle. bile ne demokratik ülke ne olduğunu olalım yani. Evet, bir tane de demokratik ülke yok aralarında demokrasi yani Hindistan. Var. Hayır bir de Türkiye davet eden yok bu arada Türkiye'yi olması ile ilgili bir çaba gösteren yok bu küçük bir ayrıntı ama yani Evet <gülüyor> Seviniriz diyorlar ama yani Çin'den Rusya'ya kadar ne? Herkes sıcak bakıyor öyle düşünüyor Ne düşünler ya. yani ne diyecekler Yani Can, kendi bu kadar gelin olan durum olunca Ama şimdiye kadar Türkiye'nin iyi olması ile ilgili Ciddi bir şey atıldı mı yani böyle Bir davet geldi mi falan filan resmi Yok öyle bir şey Ayrıl da gel diyorlardır Haftaya belki. konuşuruz <gülüyor> Ay ayrıl da gel Tahallet de gel <gülüyor> tamam, Sesli hoşçakal Çok teşekkür ederim <gülüyor> üzere <gülüyor> Müzik Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Açık Açık Gazete Cem Çetin Spor. Günaydın Cem. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Cem Bey merhaba. Günaydın sevgili Cem merhaba. Evet önce kupaları konuşalım. Futbolla başlayalım herhalde. Evet. Beşiktaş evet. muazzam bir geri dönüş. Muhteşem bir geri dönüş yaptı. Dün gece de Fenerbahçe liderliğe yükselmiş oldu. Kendi grubunda. Onlarla başlayalım istersen. Evet. Evet. Şiktaş Şampiyonlar Ligi'nde ee, muhteşem bir kez dönüş imza attı. Ee, bu karşılaşma bana yıllar önce tahmin ediyorum ki siz de hatırlayacaksınız Galatasaray'ın Şetal maçını hatırlat parça. Evet. O, deplasmanda 0-0 kaybedilip eee aynı 5-0 ver. Ay şunun üst üste attığı goller e, harika bir atmosferdi. E, yani ondan sonra da öyle bir karşılaşma Hatırlamıyorum ben ta ki Beşiktaş Benfica maçına kadar 3-0 bir anda Karakartal ne olduğunu şaşırdı 3 tane gol arka arkaya ilk yarıda 3-0 herkes şaşkın ama dikkatliyseniz staddaki seyirci o ilk yarı biterken takımlarına sahip çıktı orası çok çok önemli işte yani soyunma odasına gitmelerini dahi engelleyip tribünlere çağırmışlar yani biz sizinle beraberiz sonuca bakmayın demeye getirmiş seyirci ee, bu çok evet. önemli bir şey yani. O, o, onu neye bağlayabiliriz mesela e, halbuki bu tür durumlarda genelde seyirci demoralize oluyor ve evet. şiddet evet. kusmaya başlıyor tabi o da oyunculara istesemez olumsuz yansıyor. Peki e, neden taraftar böyle farklı bir, e, bizim de arzu ettiğimiz, bütün futbol severlerin, spor severlerin arzu ettiği bir davranış modeli sergiledi? Ben şuna bağlayacağım. Geçen haftaki programda e, not almıştım ama e, söylemeyi unuttum. Türkiye'deki özellikle de üç büyüklerin e, maçlarının bilet fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekecektim. Ve e, Benfica maçının bilet fiyat, en ucuz bilet fiyatının kaç yıl olduğunu dikkat ettiniz mi hiç? hayır. Can sen dikkat ettin mi? Ben bugün dünya hiçbir şey almama günü olduğunu hatırlatarak başlayayım size. <gülüyor> Bence fena Bayonetik sayılmaz yani. Dayı. Buyurun evet. efendim ne kadarmış? E, 130 lira. E, geçen haftaki programda buna dikkat çekecektim. Yani 130 lira aslında e, Türkiye standartları için e, bir futbol karşılaşması için oldukça e, yüksek bir rakam. Yani. Evet. Bana göre yüksek bir rakam. ve Bunun eleştirisini Geçen haftaki programda yapmayı planlıyordum Ve mesela geçen haftaki del bir maçında da Deplasman takımının için bilet fiyatları 110 liraydı yanılmıyorsam e, Fakat e, Tabi e, Kendimle de e, bir çelişki e, içindeyim Çünkü e, spor ekonomisi derslerinde o, İngiltere'deki şiddetin önüne geçilmesinde e, Bilet fiyatlarının Arttırmasının da bir etken olduğunu Biliyordum E, Thatcher döneminde o İngiltere'deki statlardaki şiddetin önüne geçilmesinde işte statların modelleştirmesi ve aynı zamanda bilet fiyatların arttırılması Bilet fiyatları o, arttırıldığı zaman şiddet yaşanmıyor o zaman öyle mi? Yani, yani böyle bir ilişki var Hı -hı. böyle bir ilişki var tabi ki bu eğitimle de çok alakalı ama tabii ki %100 bitiyor mu? Tabi ki %100 yani Bitmez, evet. şey, %100 zaten bir şey elde edemiyoruz ne negatifini pozitif evet, anlamda evet. ama Ee, sorunlara bir çözüm e, üretebiliyoruz. Ben bir parça buna bağlıyorum. Çünkü sonuç itibariyle 130 lirayı e, herkesinden e, insan verme şansı yok. Özellikle de bana sorarsanız şiddete meyilli işte o e, statlardaki eleştirdiğimiz e, taraftar profiline e, kişilerin bu parayı vermesi e, mümkün değil ama e, 130 lirayı de işte o diye eğlence amaçlı, takımları destekleme amaçlı, daha bilinçli kişilerin geldiğini ben düşünüyorum. Evet. Bu e, yüksek bilet fiyatlarıyla e, bir parça sanki elde edilmiş güzellik gibi geliyor bana bu. E, yurt dışında da çünkü bunun örneklerine rastlıyoruz. E, ve hatta e, maçı televizyondan izlerken e, bilmiyorum e, izlediniz mi e, e, 3-0 iken bir bayan, Beşiktaşlı bayan taraftarının ekranlara getirdiler ağlıyordu resmen yani. 3-0 olmuş ağlıyor ağlıyamadır kadın, evet, kadın. Herhalde annesi babası için bu kadar çok <gülüyor> ama <gülüyor> böyle bir, kendiler bir spor bu seyircinin böylesine morali yüksek tutup bunu sirayet ettirmesi oyunculara da çok Türkiye'de çok alıştığımız türden bir olay değil bu çok Sevindirici bir şey. Belki de Gezi'den bu yana da Beşiktaş bir farklı türde bir ağırlık kazanmasının da rolü vardır, bilmiyorum. E, o kadar ben de bilmiyorum ama e, genel bir bütüne baktığım zaman, genel e, tabloya baktığım zaman. Sonra, daha sonra 3 2 -3 -3 de o üç 0 ağlayan kadının e, görüntülerdeki anlara yansıdı, e, yaşadığı mutluluk, sevinç gerçekten çok kaydederdik tabii bütün bir sada Cem ee, Bey yani. e, ekonomiyi de yayıncılar daha doğrusu bu futbol müsabakası yayıncılarıyla alakalı bir ihale de çıkılmıştı galiba geçtiğimiz hafta yanlış hatırlamıyorsam. E işte, onu, onu da onu da onu da konuşacağız evet, onu geçen evet, hafta programda onu geçen hafta programda zaten birizken dikkat çekmiştik pazartesi yapılıyor evet, ihale yapılacak diye dikkat evet, çekmiştik. Pazartesi ama programda. arada bir de Fenerbahçe'nin dünkü galibiyetine de yer verip o öyle geçelim istersen. Evet. Yani. Tabii Beşiktaş'ın Beşiktaş dördü Beşiktaş atabilirdi İşte bu e, güzellikleri biz bir şekilde yerleştirmemiz gerekiyor bunlar gerçekten hem topluma bir model oluyor hem de bizim arzu ettiğimiz e, medeni e, hiç olmazsa sporda medeni tabloyu bir şekilde yakalamış oluyoruz. Her açıdan hem taraftar hem de Beşiktaş takımını e, Şenol Güneş'i tabii Şenol Güneş için de ayrı parantez açmamız gerekiyor. Onun da oyun içinde yapmış olduğu müdahaleler gerçekten çok e, yerindeydi. Cenk'in attığı golü de e, ayakta alkışlamak lazım. Muhteşem bir e, gol attı. Voleyle çok değil mi? Yani. Evet. Yarın, voleyle. Yarın voleyle. Yani 10 tane top gelirse belki bir tanesi öyle 8-9'da gerçi antrenmanlarda çok çalıştığını söylüyor ama ...tabii e, o gol de tabii... ...dönüm noktası oldu. Yani muhteşem gol... E, ...takımı da e, ateşledi. Ateşledi ve moralleri de yükseltiyor tabii... ...öyle bir estetik etik... ...birleşmesi de oluyor. Evet, evet. evet. Her açıdan Vodafone'a da... ...çok güzel bir akşam yaşadı Beşiktaşlar. Tabii e, artık bundan sonra Kiev'deki... ...karşılaşma daha da bir önem kazandı çünkü... ...Kiyev'de alınacak puan ya da... ...puanlar e, Beşiktaş'ın... ...grüpten e, çıkmasını... E, ...sağlayacak... Bu arada o akşamla ilgili olarak işte ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımı 3-0'dan geri dönmüş oldu. E, 9 tane gol attı grup maçlarında Beşiktaş. E, en fazla bir sezonda gol atan Türk takımı. Bu arada 5, 5 maçtır yenilmiyor. Fenerbahçe'nin rekorunu eline geçirmiş oldu. E, ve Cenk Tosun da Beşiktaş olmasıyla ile Devler Ligi'nde Sergen Yalçın'dan sonra gol atan ilk Türk futbolcu oldu. Bunları da hemen dinleyicilerimizle paylaşalım bu bilgileri. Fenerbahçe, Fenerbahçe'de dün 2-0'lık bir skorla hem liderliğe yükseldi hem de gruptan çıkmak için büyük bir avantaj elde etti. Son maçı deplasmanda Feyenoord oynayacak. Eğer 2-0'lık bir mağlubiyet almazsa, 2 farklı mağlubiyet almazsa diğer maçın skoru ne olursa olsun gruptan çıkma hakkını kazanacak. Hatırlarsınız bundan bir ay önce Fenerbahçe kötü giderken siz bana bir soru yönetmiştiniz. Ne olacak bu Fener'in hali diye. Evet. Hem ligdeki durumu hem de Al kupalarında çok kötü bir gidişat vardı. Endişelenmeye gerek yok. Bu takım iyi bir kadroya sahip, evet. iyi bir antrenör var. Tahmin ediyorum ki hem ligde daha üst sıraları yükselecek hem de bu gruptan da çıkacak şeklinde bir tarzinde bulunmuştum. Yanıtmalı sarılarcı ve beni. Dün de özellikle maçın ikinci yarısında e, harika bir oyun ortaya koydular. Stok maçı dönüzen yani oyuncu oldu Solak futbolcu. Emenike e, tartışman Emenike'nin yerine oyuna girdi. Emenike'de ilk yarıdan varlığıyla yokluğuyla belli değildi ama saç başlığı tutan performansıyla herhalde bütün Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekmiştir. E, Stok ise e, harikalar yarattı. Ben de bu Stok'u neden yedik bırakıyorlar hiç anlamıyorum. Yani En spektakler golleri atan bir oyuncu. Mesafet Hanım Maxis'ın 20 metreden 30 metreden toplara vurabiliyor. Böyle bir özelliğe sahip ama acaba başka defektörim var bizim bilmediğimiz. Yani benim çok beğendiğim, çok yaratıcı, doğrudan kaleye gidebilen bir oyuncu. Yani bu tür oyuncular çok fazla yok ama olanlar da neden etkili bir şekilde kullanılmıyor onu da anlamış değilim. Ciddiyle avantaj yakaladı Fenerbahçe. Son hafta Feyenoord'la Hollanda'da karşılaşacaklar. Tahmin ediyorum ki kaybetmezler. Kazanma şansının da yüksek olduğunu ve bu şekilde de gruptan e, çıkacaklarını düşünüyorum. Bu ikinci yani, kupası değil mi Avrupa'nın ikinci derecede evet. önem kupası? Evet. Zaten bizim dönemimizde üç kupa vardı biliyorsunuz. Kupa 1, Kupa 2, Kupa 3. Şimdi Kupa 1 ve Kupa 2 kaldı sadece. E, i̇ki diğer tür takımından e, Konya Şak'ta e, da 4-0 oldu ve elendi. Ee, Osmanlı Osmanlıspor'da 1-0'üne geçtiği karşılaşmada 2-1 mağlup oldu Romanya'da işte daha e. ama onların gruptan çıkma şansı devam ediyor. Avantajları da var. Ee, son maçlarını Ankara'da Züriye'ye karşı oynayacaklar. Züriye'nde İsviçre'nin ikinci lig takımı olduğunun altını çizmek isterim. Hmm. Ee, bu maçı e, kazandıkları takdirde beraberlikle yetiyor kazandıkları takdirde de gruptan çıkmayı başaracaklar. Avrupa Kupalarına katıldıkları ilk yıllarında. Osmanlıspor Osmanlı Spor'a. iki geri. Ters mehter taktiği. <gülüyor> <gülüyor> evet yayıncılar hakkında konuşacaktık. Benim en merak ettiğim konulardan bir evet, tanesi. Şimdi de oraya geçelim. Peki neyi merak ediyorsun? Sen istersen Benim merak ettiğim konu şu. Yayıncılar, yayın e, kuruluşu eğer bu alan kişi, alan kuruluş daha doğrusu. E, yayın bedelini arttırırsa kullanıcılara aile içindeki şiddette çözülür mü? Evet. <gülüyor> Madem statlardaki şiddeti bilet fiyatlarını arttırarak çözülmesinin yolu var. Aile içindeki şiddeti de bu dekoderlerin fiyatlarını arttırarak çözebilir miyiz diye merak ediyorum. Aile içinde şiddet mi yaşanıyor hemen aile içinde? Öyle bir şey mi var? Bilmiyorum ki. Mi var? <gülüyor> <gülüyor> Yoksa sen evde şiddete maruz mu kalıyorsun sevgili canım? Ben mi? Evet. Her daim. Her daim. Empati Empati yapmıyor. Ben iş yerinde şiddete maruz kalıyorum <gülüyor> kimi zamanlar ama o da işte... Ömer Bey'in şiddeti var. Üstesinden gelebileceğimiz <gülüyor> noktalarda olduğu için <gülüyor> e, üstesinden geliyoruz. O zaman şiddete maruz kalır o zaman. Temizli. Üniversiteye beklerim seni yani. Gel o zaman ve sığın benim. <gülüyor> Üniversitedeyken yapmayın. Evet. Bu aralar hem de. Şefkatli uçalarız evet. bu zaman. Yani e, benim şefkatimden faydalanabilirsin. Tabii. Güzel. Rektör atacağı zaman da aynı şekilde ettik. bekleriz. Peki <gülüyor> 600 milyonluk süper kazık diye bir yazı gördüm. Ee, şeyde Bir Gün Gazetesi'nde Fırat Topal imzalı. Yani ne i̇halesi 600 milyon dolara satılan süper lig. Fiyat açısından Avrupa'nın 5 büyük liginin ensesine dayandı. Peki ya fiyat kalite oranı açısından durum nedir diye sormuş. Sen ne diyeceksin? Önemli bir soru bu herhalde. Ee, çok önemli soru ama yani e, hemen hemen bir şey yapalım. 500 milyon dolar e, artı KDV e, dolayısıyla esas e, takımlara gidecek rakam 500 milyon dolar. 80-90 milyonda KDV'si var. E, bir önceki yayın ihalesine göre %30'luk bir artış e, söz konusu Hı -hı. ama İhaleyi e, yani de izlediğinizi bilmiyorum. E, ben takip ettim. Başlaması ile bitmemesi e, bir, bir oldu. oldu. Evet. Çünkü bir önceki 5-6 e, e, saat e, sürmüştü. E, 2010 yılında yapılan 210 milyon dolarla başlayıp 320 milyon dolarla bütmüştü e, ve kere, e, yani, 6, 6, 7 kere mola alınmıştı. 6-7 kere mola alınmıştı. Evet. Pazartesi günkü ihaleye zaten sadece bir firma Dijitürk teklif verdi. Dijitürk'ün de biliyorsunuz arkasında Katar sermayesi var. Eğer Katar sermayesi olmasaydı belki bu teklif bile gelmeyebilirdi. Yani bu bile şu anki ekonomik göstergeler dikkate alanı çok ciddi bir rakam. Yani Türk futbolu 500 milyon dolar eder mi? soru işareti. Katar'ın futbola bu büyük merakı nereden geliyor? Katar ülkesinin. Ee, Türk futbolunu Ka neden seviyorlar? Türk, futbolunu da. Türk futbolu ile alakalı sınırlı değil. Ee, Katar e, özellikle uluslararası ilişkilerde e, imajının belli bir pozitif imaja sahip olabilmek için, e, söz, e, uluslararası iş söz sahibi olabilmek için çok ciddi paralar harcıyordu. E, fakat bunların karşılığını e, çok fazla alamadılar. E, daha sonra da Ee, bir strateji değişikliğine gidip soft power araçlarını kullanmaya başladılar. Hem sanata hem spora yönelik bu sefer yatırım yapmaya başladılar. Ve bu defa e, harcadıkları paraların fazla, fazla karşılığını aldıklarını görmeye başladılar ve özellikle de e, futbolda e, bu karşılığı almaya başlayınca e, dünyanın dört bir tarafında başta futbol olmak üzere ama diğer spor dallarında da e, ciddi sponsor oldukları işte yayın e, yatırımları e, ortaya çıktı. İşte Paris Saint Germain'in sahibi Katar sermayesi. Hı hı. Ee, öncesinde Barcelona ile olan işbirlikleri söz konusuydu. Ve Türkiye'de de e, diş Dijitürk'ü satın aldılar. Ve Dünya ee, Kupası'nı da organize edecektin. Tabii, değil 2000, mi? tabii o, o da var. Onu da unutmadan Onu da. belirtmek lazım. 2022 e, Dünya Futbol Şampiyonası'nda organize evet, edecekler. O, o zamana kadar Dünya kalırsa tabii. Kalır <gülüyor> <gülüyor> kalır evet. bir yok yalan da, ya da çıkarıyorsa kızıracak <gülüyor> biz daha pozitif mesajlar verdim yani evet, kal kalması evet. gerekiyor yok biz de kalalım evet. ya, hiçbir şeye kalması bizde konuşacağız <gülüyor> Evet, açık gazeteye bekleriz biz hep aynı <gülüyor> da <kalacağız. Ya. gülüyor> ama şefkat var mı şiddet varsa gelmez şefkat varsa <gülüyor> e, değiştiririz canım böyle durumda <gülüyor> ama şe şeyler sabit gördüğünüz gibi şiddet ve şefkat yani. evet, hem severiz hem döveriz evet, <gülüyor> <gülüyor> evet ee, şimdi tabi Katar her tarafta Paris Saint Germain'in sahibi Fransa'da da zaten ihaleye girmiş herhalde. Berne Spor dediğimiz Katar'dan ait Ama de, tabii Türkiye'de benim getireceğim eleştiri şu Baktığımız zaman e, Bu tür yayın ihaleleri Genelde iki şirkete e, iki şirkete pay ediyorlar Yani e, Modülleri e, öyle bir şekilde Hazırlıyorlar ki e, Bizde de gerçi dört modül hazırlanmış ama Bunun e, Lig Birliği'nin yapmış olduğu çalışmalarda 10 olduğu konuşuluyordu Daha sonra federasyon bu Lig Birliği'nin yapmış olduğu çalışmayı dikkate almayıp Bir önceki ihale koşullarını Ee, bir şekilde e, kabullenip ihaleye bu şekilde çıkılmış ve e, Dijitürk'le de işte e, Dijitürk'ün dördüncü paketi yani bütün paketleri içeren dördüncü paketi 500 milyon teklif verdi ki muammer bedeli 490 muammer bedeli 495 milyon yani evet. 5 milyon arttırarak 500 milyonluk bir teklif vermiş teklif verdi başka bir yılda firma şirket yok. Onun için de yani teklif açıldıktan sonra zaten hemen bitti. 500 milyona bağladılar. E, halbuki e, benim düşüncem e, modülleri daha sayısını çoğaltıp e, iki şirkete belki işte bir şirketten 300 milyon diğer şirketten de 250 milyon gibi rakamlar la bedel daha da arttırılabilirdi e, ve sorumluluk da risk sorumluluğu da paylaştırılabilirdi şimdi Katar sonuç itibariyle para kazanmak için de geliyor yani tamam e, nevi kendi imajlarını düşünüyorlar ama eğer ekonomik koşullarda onların beklediği gibi gitmezse uluslararası ilişkilerde bir takım sorunlar yaşanırsa deseler ki biz çekirdik gidiyoruz ne olacak o zaman ya da e, işte be beklediğimiz parayı kazanamıyoruz vazgeçtik bir yatırımdan deyip e, elini kolları çekseler. Ne olacak tabi yani? Çin ee, sermayesi belki ya da Rusya sermayesi bundan sonraki politik, uluslararası politik düzlemde gelebilir diye düşünüyorum ben. Pek paraları var mı bilmiyorum. Yok dur. E, tabi bir de sadece para sahibi olmak gerekmiyor. Bir de teknoloji sahibi olacaksın. E, yani bu da çok çok önemli. E, 2000'li yılların başında Alman Ligi'nin yayıncısı mesela iflas ettiğinde o Alman futbolu ciddi bir krize Evet 2003'te iflastan sonra e, o 3-4 yıl Alman futbolu için son derece kararlılık geçmişti. Evet e, televizyon yayınları e, çok çok önemli. Bir de Türkiye'de daha önemli çünkü kulüplerin 3 e, büyükler dışında kalanların kulüplerin başka değil, kalemleri yok yani. Bir tek televizyondan gelen parayla e, döndürüyorlar bütün işleri. E, hafta başında pazartesi günü Başakşehir'in maçını izlemek için e, Başakşehir'in statına gittim. Biliyorsunuz Başakşehir şu anda Süper Lig'in e, zirvesinde Lider konumda e, Oynadıkları 11 maçın 9'unu kazanmışlar. İki beraberlikleri var Bu hafta da Beşiktaş'la e, Çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklar Vodafone Arena'da Beşiktaş'ın da ilk ikincisi olduğunu Hatırlatayım. Tribünde kaç kişi vardı Biliyor musunuz? E, 2200 Biletli kişi e, 2200. Evet Değil yani mi? Çok güzel bir stat inşa edilmiş bilmiyorum e, Gittiniz mi o bölgeye? Ben ilk kez Hayır, de Ben gittim. de görmedim Bir kere çok 300-400 bin nüfuslu Bir şey yaratmış Bir kent yaratmışlar yani... İzlanda'dan büyük <gülüyor> Aynen öyle <gülüyor> İki katı hatta <gülüyor> yani, yani Yerleşim açısından Baktığımız zaman gerçekten Güzel bir proje ortaya çıkmış Ve ben metro ile gittim yani Sadece Küçük bir mesafeyi Otobüsle kat ettim Yani İstanbul'un merkezinden, Nişantaşı'ndan, Osman Bey'den metroya binip 2-3 aktarmayla stadın yanına kadar gidebiliyorsunuz. Ulaşımı da son derece kolay ve pratik. Ama stad da kişinin olması beni gerçekten çok üzdü. Gerçekten çok güzel bir stad, çok modern bir stad. Ve o bölgede oturan 400 bin insan var mesela. Yani 400 bin insanın acaba 10 binini e, o sırada e, neden çekmek mümkün oluyor Yani Kırtlı takım yani. lider e, süper ligi domine ediyor. E, trafik problemi yok. Çıkacaksın evinden 10 dakika sonra statlasın. Bilet fiyatları bir promosyon e, uygulamasına geçirmiş klüp e, 5 lira e, bilet fiyatları da yani bilet fiyatları da pahalı değil. E, Dolayısıyla neden insanlar bu karşılaşmalara gitmiyorlar? Yani e, biz spor ülkesi değiliz onu kabul ediyorum ama Ee, acaba kulüplerin pazarlama konusunda e, ciddi bir e, sıkıntıları var? pazarlamayı beceremiyorlar mı? İşlerine mi gelmiyor? Ya da e, bu insan, bu statların doldurmak hiçbirinin e, arzusu, isteği, beklentisi değil mi? Tabii ister bu sorular da insanlara geliyor. Çünkü bu kadar e, modern yatırımlar. Şimdi hemen hemen her süper ki her kulübün statı yepyeni, çok modern statlar. Ama bunları dolduramadığımız müddetçe bu statların modern olması... Hiçbir işe yaramıyor. O zaman televizyon bu durumu sorgulayacak. Diyecek ki, kardeşim ben size bu kadar para ödüyorum ama siz statlarınız bomboş statlarınıza gelen giden yok. E, o zaman benim dekodörlerimi de kim alacak, kim, e, kim ben satacağım, ben para nasıl e, kazanacağım? Bunlar hep e, birbirleriyle çok yakından alakalı sorular. E, İster istemez de futbolun e, marka değerini tehdit eden olursa anda tehdit eden e, soru işaretleri ve çözüm bulması gerekiyor. Bunlar tabi da onu sıkmış Evet bitirirken sadece iki birer cümlelik iki şey rica edeceğim bir tanesi daha önce konuştuk Ercpor Kayseri Ercipor kayıma kalmıştı onu konuşmuştuk ne olacak bu iş diye kurtulmuş ne diyorsun yani Kayseri eski sportif menajer Nuhkan Rüzgar başkanlığında genç bir kadroyla yönetim kurulu kulübü kapanmaktan kurtardı diyor Doğan Haber Ajansa haberi e, tabi birazcık bekleyip görmek lazım evet. e, nasıl bir plan e, oluşturacaklar nasıl bir kurtuluş planı ne yapacaklar ne edecekler nasıl para bulacaklar e, tabii bunların, bunların tabi hep cevap bekleniyor sorular ama bazen de yerel yönetimler e, çok ciddi destek veriyor Ee, en son Kocaelispor işte Kocaeli Spor, e, bir eski ödemelerinden dolayı cezaya çarptırmış. ve ödemesi gereken bir bedel vardı eski yabancı ucularına. Ödemediği takdirde e, belli miktarda puanı silinecekti. E, i̇şte araya yerel yönetimler girilerek belli bir sponsorluk ücreti altında kulübe verdikleri parayla o cezalar ödendi. E, Tabi yerel yönetimlerinde bu süreçte kulüpleri kurtarmada önemli zorları var ama Ee, bu ne kadar bu şekilde devam edecek ee, yani kulüplerin mutlaka para kazanan e, kurmaları dönüşmesi lazım yani ürünlerine evet. satılacak evet. ya da kazandıkları kadar para harcayacak konumda olmaları gerekiyor ee, bugün işte kulüpler borç içinde kulübü borçlandıranlar ise e, sefa sürüyorlar yani. aynen öyle çok ilginç peki son soru ne olacak bu Trabzonspor'un hali Avni Akere veda maçında Antalyaspor'a karşı 1-0 mağlubiyet almışlar ve e, bayağı nefret söylemi de var. Yerel gazetelerde hakem mağlubiyete mi yanalım, hakeme mi vuralım falan gibi sorular da geliyor. E, tabii şimdi e, Trabzon çok kötü yönetildi e, bundan önceki dönemlerde futbol takımı da bu kötü yönetimin bedelini ödüyor. Her ne kadar şimdi aklı başında bir başkan varmış gibi gözükse de Ersun Yanalı takım başına getirmeleri de bence çok pozitif bir adımdı. Ama e, mucize beklememek lazım. Yani Ersun Yanalı'nın elinde de sihirli değmek yokken yani bunca yıldır birikmiş bir kötü yönetim bunun futbolculara yansıması futbola yansıması vesaire vesaire siz e, bir çırpıda e, teknik direktörden bunu düzeltmesini bekliyorsunuz. Bir kere ...insanların bu hayallerden vazgeçmesi lazım... ...yani bir çuval inceri... ...siz yıllardır mahvedeceksiniz... ...sonra... E, ...iki aylık ya da üç aylık süreçte... ...bir mucizenin gerçekleşmesini bekleyeceksiniz... ...bunlar futbol için söz konusu değil... ...yani e, bu dönem... ...bence Trabzon çok... E, ...fazla umutlanmaması gereken bir dönem... ...ama sabırlı da olmaları gerekiyor... E, ...bence e, bu dönem... E, ...gireceği dönem bir yatırım olarak... ...değerlendirmesi lazım... Ama e, bu şekilde sabır göstermeyip işte e, Ersun Yanal'ın yana başka bir antrenör işte yeni gelen antrenör de transfer döneminde 5 tane 6 tane başka yabancı futbolcu, başka oyuncu getirip böyle sürekli klübü borçlandırarak tabii bir sonuç e, elde etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla e, bu dönem biraz bekleyecekler. Bu tür olumsuz sonuçlar tabii ki alınacak, yaşayacaklar. Çünkü bir sistem oluşturmaya çalışıyor Ersun Yanal. Ersun Yanal da e, bu ülkenin değerli tek direktörlerinden Ona inanmaları gerekiyor. Ona sabır göstermeleri gerekiyor. Öyle ya da böyle e, bu yıl olmasa bile önümüzdeki yıllar bu sabırı gösterdikleri takdirde düz, düzlüğe çıkma şansının olduğunu Kaç senedir şampiyon olamıyor Trabzonspor? E, herhalde senin yaşından daha fazla. Ben daha fazla sonra. 30 yıldan fazla herhalde. Son şampiyonluğunu <gülüyor> 84 Millet gazetesinde 84'te ha. bir diziyle ya. yazmıştım genç 33, bir gazeteci 33, 33 <gülüyor> yıldır <gülüyor> sabretmişler biraz daha sabrederler herhalde. Bizim arada... duk Bu, bu arada e, bir şey daha söyleyeyim Az önce Başakşehir maçına gittiğimi Söylüyordum e, sağ olsunlar protokol Türbünü <gülüyor> darladılar e, fakat e, Protokol türbünün öncesinde Bir fuaya var daha sonra da türbüne geçiyorsunuz tabi fuay, Önemli insanların geldiği yer Yerler ya da belli bir e, Niteliği olan insanlar fakat Maç oynanırken e, o protokol türbününde Edilen küfürlerin Ee, nasıl beni utandırdın da belirtmeden geçemeyeceğim sonra kulüptekilerle konuştum ya nedir bu iş dedim yani bizim dediğim normalde maçlarımız bu tür şeyler yaşamaz ama herhalde deplasman takımının misafirleri olsa gerek dediler Hemen, topuda deplasman takımını atmışlar ama e, şive konusunda da e, ha haklı olduklarını <gülüyor> söylemen, <gülüyor> söylemen <çeker>. lazım <gülüyor> tamam bu noktada <gülüyor> ama yani e, protokol türbününde de e, bu tür e, yani öyle küfürler ki e, sevgili Ömer Bey, sevgili Can yani e, yanımda da federasyon e, temsilcisi yetkilisi vardı birlikte oturduk seyrettik yani nasıl utandım yani e, orada bir niteliği var e, yani bir futbol karşılaşması hakem de hata yapabilir, oyuncu gol kaçırabilir, şanssız bir gol yiyebilirsiniz ki kazanacağı maçı kaybetti yani Ee, gol atması gereken pozisyonda şans onların yanında değildi. Öyle bir pozisyon oldu ki bu sefer de öyle bir gol yediler ki yani atamadıkları e, golden daha zor bir pozisyonda kalelerinde golü gördüler. Tabi insan ister istemez e, sinirlen ama o küfürleri etmeye bu sonuç itibariyle bir futbol karşılaşması bir keyif, bir hobi Ama insanların böyle kendinden geçerek o küfürleri ilgilendirmesi de özellikle protokol tribünde asla ve asla olması gerekiyor. Protokole bilet yok değil mi? Biletsiz girdi. Evet. Tabi biletsiz davetiye usulü. En elit tabaka olan insanlar. Normalde öyle olması gerekiyor ama eğer protokol tribünlerinde bunlar yaşanıyorsa tabi diğer tribünlerde biletli yapalım daha daha pahalı olsun en pahalısından olsun. Belki biraz önce bahsettiğiniz Thatcher tarzıyla beraber küfürleri azaltabiliriz orada İlan bana, inan bana sonuç verebilir diye düşünüyoruz Çok teşekkürler Cem. Ben teşekkür ederim. Görüşmek, görüşmek üzere. Cem Evet, bitiriyoruz. Bitirirken de bir önemli haberle bağlayalım çalacağımız müziği de. Ee, çok uzun zamandan beri dünyanın en tanınmış şarkıcı, müzisyen ve aktivistlerinden John Baez. Bütün üyeleri, 7 üyesi tutuklanan grup yoruma bir dayanışma mesajı göndermiş. Çalışmalarını yürüttükleri kültür merkezi baskına uğramıştı. Grup yorumun sayısız baskınların gördüğü sayısız baskınlardan biri ama bu sefer hepsi tutuklandı. John Bayes de diyor ki mesajında Bianetta'dan okuyalım. Hapse atılmanız, müziğinizin, çalışmalarınızın insanlara dokunduğu, insanları harekete geçirdiği, güç ve cesaret verdiği, inandıklarınızın doğru olduğu anlamına geliyor. Şimdi kendiniz için cesur olmalısınız. Şarkı söylerken sizin hikayenizi de anlatacağım diyor. Bizim yerimizi aldığınız Bizim yerimize kendinizi feda ettiğiniz için teşekkür ederim. Çok eşeğin demiş. John Baez'dan We Shall overcome. dinleyerek bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. čekaste.